Açık gazete. Merhaba kainat, bugün 5 Nisan pazartesi, yıl 2010, ay 4, gün 95, Kasım 149. 1431, Hicri-i 20, 1426, Rumi Mart 23. Günün dörtlüğü, sürse de farz et ki ömrün böyle yüzlerce yıl, akıbet bir gün gelir, her şey olur elbet hayal. Yaptığınla bir fena efsane olmaktan ise, ...bari senden sonra kalsın... ...aleme hoş bir masal. Baba, baba Eftal... ...Hüseyin Rifat Çevirisi. Günün Tarihi... ...216 yıl önce bugün... ...5 Nisan 1794'te... ...1789 Fransız devrimi liderlerinden... ...George Jacques Danton... ...Liotin'le Paris'te idam edildi. 102 yıl önce bugün... ...5 Nisan 1908'de... ...Avusturyalı orkestra şefi... ...Herbert von Karayan doğmuştu. Karayan... ...1954 yılında getirildiği Berlin Filarmoni Orkestrası şefliğini... ...ölümüne yakın günlere kadar sürdürdü. Günün fıkrası. İki arkadaş konuşuyorlardı. Biri sordu. Neden sofrada 13 kişi oturamaz? Diğeri cevapladı. Uğursuzdur da ondan. Bilemedin. Sofra servisleri 12 kişiliktir de ondan. Yemek listesi. Gün 95. Kabak Kalyi... Sigara böreği, salata, meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi. To stand God. it will never die. Akş açık radyo burası 949 açıkradyo.com ve Açık Gazete açılı Haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Halibua ve Volkan Artunç'ta birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Danny and the Juniors'dan Rock and Roll Is Here to Stay, Rock and Roll Kalıcıdır adlı parçayı çalarak başladık. Bu gruba adını veren Danny Rap ölümü 1983'te oldukça genç bir yaşında. 1941 doğumluydu kendisi. Amerikalı besteci ve deneyen de Juniors grubunun da kurucu elemanlarından işte onun için çaldığımız bir parçaydı. bu. aynı zamanda bu parça Rock'n'Roll is Here to Stay adlı bir parça açık radyonun bundan 14 yıl önce yapmış olduğu programlardan birinin de jingle'ıydı. Rock'n'roll kalıcıdır adı altında. Evet haberlere bakalım. Şimdi Meksika Amerika sınırında 7-10'da iki büyüklüğünde bir deprem olmuş. Merkez üstü sınırının, güney, Merkez üstü sınırının güneyinde 26 kilometre derinlikte ve Meksika'nın Tijuana eyaletine 170 kilometre uzaklıkta olduğu kaydediliyor. Depremde ölen ve yaralanan yok ama büyük bir deprem. Yer kabuğunun 26 kilometre derinliğinde olduğu da belirtilmiş. Los Angeles'ta ve Arizona'nın Phoenix kentlerine kadar da uzanan geniş bir alanda hissedilmiş sarsıntılar. Yer yer elektrik kesintileri olmuş ama önemli bir kayıp yok. Bu da iyi tarafı önemli. Kötü bir haberin iyi bir tarafı diye söyleyebiliriz. Ondan sonra ne kadar iyi? Tabii tartışıma <gülüyor> götürür. Bağdat'ta korkunç bombalı saldırılar var. Üç ayrı yerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta. En az 41 ölü, 200'den fazla yaralı var. İran Büyükelçiliği yakında patlamış biri. İran, Mısır, Almanya ve İspanya Büyükelçilikleri'nin yakınında meydana gelmiş. Yani bir Büyükelçilikler civarı. Ben hepsi yeşil bölge içinde yer alan yerler. Evet son derece korunaklı olması bekleniyor. Üstelik işte artık yavaş yavaş normale dönüyordu. Hiçbir zaman aslında Irak söylenenin aksine bir daha kendini toparlaması çok zor görünüyor. Dünyanın en büyük askeri gücünün çullanmasıyla başkalarını da yanına alıp Avrupalıları da yanına alıp. Evet böyle bir durum oldu ve Avustralyalılar da. Cumartesi günü de bir haber geldi ki o da e, bir o kadar kötüydü. E, Bağdat'ta Sun Sünnilerin e, yoğun olarak yaşadıkları Raşit bölgesinde Sufya köyünde 3 e, asker. Pardon, 3 eve askeri üniformalı kişilerce e, baskınlar düzenlendi. 25 kişinin 25 evet. Kadın ve çocuklar var aralarında. Elleri arkadan kelepçeli 7 kişi sağ olarak bulunmuş devamı ise ölmüş. Evet ellerine kelepçe takılan kişileri tek tek başlarından vurarak öldürmüşler. Evet bu çok yani Irak'tan bu bölgeden yalnız bu bölgeden değil tabii şimdi okumaya devam edecek olursak tam da saatli Marif takviminin mesela dünkü pardon cumartesi günkü şeyinde de çiçeklerin açması bülbüllerin ötmesi haberi verilirken dünyanın gidişatı konusunda çok da imsar olunamayacağına ilişkin epey haber var yani. Yani görece sessizlik deniyordu. Onun ne olduğunu anlayabilmiş değilim Irak'ta neyi kastettiklerini ama bu uyanış hareketi diye bir hareket varmış işte. Ee, Amerikan ve Irak Kuvvetleri'ni destekleyip El-Kaide ile mücadele ettiklerini söyleyen bir ...hareketten bahsediliyor. O üyeler hedef alınmış o hareketin. O köyde. Çok feci bir şey. Yani toplam sadece iki... ...rakamda... ...65 ölü ve... ...birçok yaralıdan bahsetmek... ...mümkün sadece Irak'ta. Ee, Afganistan kısmına geçersek... ...Kuzey Afganistan'da... ...Alman askerlerinin Kunduz bölgesinde... ...5 Afgan askerini öldürdüğü açıklandı. Tabii dost ateşi, yanlışlık falan filan oluyor bunlar... Evet 6 değil mi? Sendeki Benim rakam 5. <gülüyor> Voice of America'dan baktım. Ben de gördüm BBC'de de. Evet, evet 6 diyor. Almanlar yanlışlıkla 6 Afganası Bu yanlış yani. saymalar nasıl oluyor orasını hiç anlayamıyorum. Ben de ama, anlayamıyorum yani ya. İkisi de koskoca hani e, uluslararası ajans e, üstüne üstük ikisi de gayet e, bölgeden diyebiliriz. E, i̇şgal altında olan e, ülkenin işte biri Amerika, birisi de İngiltere. Ama evet. biz Voice of America'ya itibar edelim. Daha işgalci. Daha işgalci <gülüyor> evet. Daha yakın duruma. NATO'dan yapılan açıklamaya göre askerlerin içinde bulunduğu iki sivil araç dur çağrılarına karşılık vermemiş. Alman askerleri de e, bunun üzerine üzerlerine sürülünce araçlar e, ateş etmek zorunda kalmışlar. Tabii bu hikaye nasıl oluyor mesela ben canlandırmakta zorluk çektim ama oluyor böyle şeyler savaşlarda hakikaten. E, evet. 3500'e çıkartmıştı diye de hatırlatıyor BBC. E, Alman parlamentosu Afganistan'daki asker sayısını 850'den Şubat ayında. E Hayır. Şimdi... Oysa Amerika'dan. Hoppala. Onu da düzeltiyorum. 4500'den 5350'ye 26 Şubat'ta çıkarmıştı. <gülüyor> Bu ülkeye yapılan kalkınma yardımı da 220 milyondan 430 milyon avroya çıkarılmış. Bir yandan kalkınma yardımını artırıyorlar. Bir yandan askerlerini öldürüyorlar. Arada bir orantı yok tabii. Çok özür dilemişler ve ders almak için soruşturma da açtık demişler. İki sivil aracı durdurup kontrol etmek istemişler ama araçlar durmayınca ateş açmışlar. Sonra da şimdi özür diliyorlar. Ölen Afgan askerlerine ailelerinden başsağlığı ailelerine başsağlığı diliyor Soruşturma. Peki bunun tazminatı var mı yoksa olur savaştır olur böyle şeyler mi diyorlar? Büyük ihtimalle e, bir savaştır olur böyle şeyler diyorlar. Çünkü iki boyutu var ya bir tazminat boyutu bir de ceza davası boyutu. Ceza davası boyutu böylece olmuyor herhalde tazminatta işte 3-5 değil mi? Neyse veriler. Maliyeti hesaplanmıştı 1000 dolardı galiba. Bir zamanlar öyle bir fiyat çıkarılmıştı. 1000 dolar mı? Ucuzmuş. Yani neredeyse hani günlük harcadıkları para askerbaşı falan gibi bir şey. Hadi günlük olmasın. E, üç günlük olsun. Evet. Öyle işte. Ama onlar sivil. Daha bu sivil dediğin üstelik. Afgan askerleri. Neyse. Yalnız Karzai Kandahar operasyonu öncesinde aşiret liderlerine danışacağız demiş. Bu seni çok mutlu etmiştir. Eminim. işbirliği ve görüşünü almadan işbirliğini sağlamadan aşiret liderlerinin hiçbir askeri operasyon yapılmayacağını belirtmiş Karzai. Karzai'yi çok inandırıcı bulmadığına dair bir yüzünden bulut geçtiğini gözlerinden görür gibi aşiret liderlerine danışacağız ve operasyonu öyle yapacağız. Büyük bir e, haziranda büyük bir operasyona girişiyorlar ya kandıları altın üstüne yetecek. Kim birkaç kişi ölecek? Bak ama güzel bir fotoğraf var. Aşiret liderleriyle Hamid Karzai'nin o da Baş Amerika'dan. Herkes ellerini, sağ ellerini göğüslerine götürüp kalplerinin üzerine tutmuş vaziyette. Yani güzel bir şey değil mi bu? Belli ki herkes üzülmüş. Herkes hani bir yandan şükür, bir yandan işte oluyor böyle şeyler durumu. Üç aşağı beş yukarı. Gerçi Karzai hakikaten e, hala ben Cuman'ın travmasındayım. E, evet seçimlerde benim kazandığım seçimlerde hile oldu. Hem de çok yoğun hile oldu ama biz yapmadık. Yabancılar yaptı diye e, geziniyordu ortada. Birleşmiş milletler yaptı dedi. Evet o <gülüyor> herhalde günün sözü olmanın ötesinde belki de haftanın hatta ayın sözü bile olacak güzellikteydi. Yani Hakikaten işgal çürütür e, lafına bu mu tekabül ediyor yoksa çürüttü için mi zaten böyle... Anlayabilmiş değilim çok fazla ama hani kolay kolay duyulabilir, söylenebilir bir şeymiş gibi gelmedi bana. Helal olsun o açıdan. Yani cesaret ister <gülüyor> bu da. Evet, bu Afganların değil, yabancıların yolsuzluğuydu diyor. Aynen cümle şu. Cumhurbaşkanlığı ve vilayet seçimlerinde yaygın bir şekilde hile yapıldığına şüphe yok. Fakat bu Afganların değil, yabancıların yolsuzluğuydu. İyi değil mi? Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Misyonunun eski başkan yardımcısı Galbraith Peter Galbraith ve Avrupa Birliği gözlemcilerin başındaki Philip Morion. Yani Galbraith ve Morion böylece iki büyük uluslararası çok uluslu kuruluş Birleşmiş Milletler biliyorsun değil mi? Birleşmiş Milletler diye bir kuruluş var. Devletler bir araya geliyor, milletler birleşmiş oluyor. Evet. Afganistan üyesi. Tabi, ee, işte o bir yolsuzluk yapmış, bir de Avrupa Birliği var ya bu. Benim anlayamadığım şu, e, yani Avrupa Birliği kısmı hadi yine çetrefilli o Avrupa Birliği ne olduğuna dair Avrupa Birliği'nde de hani tartışma devam etti üzerinden ama hani birleşmiş milletlerin ne olduğunu biliyoruz. Ee, birleşmiş milletlerin ömrü hayatta Avrupa böyle bir Birliği... kuvveti oldu mu? Hani Arpa Birliği, bir sürü ülke falan hani ajanlar falan bir sürü hikaye yazabilirsin istediğin yerden. Türkiye'den bak. bakarsan. Tabi evet. mesela. <gülüyor> e, ama hani Birleşmiş Milletlerin ömrü hayatında seçimlere etkileyecek, seçimlerde hile yapabilecek falan hani e, pek gücü olmuş bir örgüt olduğunu söylemek iyi niyetli ve umutlu. <gülüyor> Olabilir ancak herhalde çünkü ama belki yeni yeni gelişiyor şimdi yeni dünyanın en büyük gücü birleşmiş milletler olamaz mı karanlık? Gücü. Ya valla 2001 sonrasında e, Birleşmiş Milletler dediğimiz şeyin eski dünyanın parçası olduğunu Amerika'nın az kaldı kapata yazdığını e, Birleşmiş Milletleri e hatırlamak gerekiyor bugünlerde de işte 3 e, sene önce alınmış takım elbiseyle ortalıkta gezinen işte e, iyi kötü memurlar var ortalıkta. Hey ee... Orwell'in ruhu geldinse üç defa bu. <gülüyor> ...Afgan sandığına vuruyor herhalde tıkır tıkır... <gülüyor> ...ya da Karzai'nin kafasının sesi... ...o da olabilir... Ee, ...yok Karzai'nin kafası değil belli ki... ...ama Karzai... E, ...el alemi... ...zannettiği kesin... Evet. Yani ...NATO tık... kafa NATO mermer... ...diye bir laf vardı Rumcadan gelme... ...eskiden... <gülüyor> ...buraya çok uyuyor bence... <gülüyor> ...İşte NATO'nun kafası böyle mermer gibi... ...oluyor hakikaten... ...bu arada e, silahlanmalardan falan bahsetmiş... uluslararası da açılmışken... E, bu Venezuela ile yapılan e, silah anlaşmaları vesaireden de belki bahsetmek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemde herhalde bir miktar konuşuluyor olacakmış gibi görünüyor. Ama istersen ben şeyimi tamamlayayım. Ha, tabii. Kanlı tablomu tamamlayayım. Benim kanım Park bitmişti. Pakistan'a geçtim. 40 kişi öldürülmüş. Hepsi militan diyorlar. Bakmışlar militan. Kimlik Af var mı? Militan kimliği falan gibi bir şey. Nereden tabii. anlıyoruz onların militan olduğunu? Sakallı oluyor onlar. Ha. <gülüyor> Kolay edilebiliyorlarmış. <gülüyor> Afgan sınırı yakında Orakzai, aşiret bölgesinde ya yani Afpakistan bahsediyoruz. Afganistan-Pakistan sınırı iki saldırı düzenlenmiş, birçok militan bir köye saldırdı ama Pakistan birlikleri karşılık verip çoğunu öldürdü demişler. İki ayrı çatışmadı. ...kırk ölüden bahsediyoruz... ...yani gündelik bir vukuat halinde... ...bu şekilde geçiyor... ...bir tane daha vereyim... ...ondan sonra sözü sana bırakayım... ...Dağıstan... ...şimdi daha yeni o... Hı hı. ...metroda korkunç saldırılar oldu Ardınan ya... Ardından bir kasabasında... ...Kızlar evet. Kasabası galiba... E, ...patlamalar olmuştu... E, ...Dağıstan Cumhuriyeti'nde yeniden... ...tren yolunda iki bomba patlamış... ...yük treni raydan çıkmış... Ama ölen yok galiba bu şekilde. Sekiz yük vagonu hasar görmüş. İkinci bombada kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde patlamış. Evet. Tastan'da çarşamba günü 12 kişi ölmüştü. Pazartesi günü ondan önce de Moskova metrosunun iki istasyonunda... ...Lubyanka ile Kultur Park... İki kadının giriştiği intihar saldırısında 40 kişi ölmüş. 90'da yaralı olmuştu. Evet öyle bir durum vardı. Ee, şimdi gelelim Venezuela ile Rusya arasında yapılan evet. e, çeşitli anlaşmaya aslında. E, nükleer enerji tesisi, uzay sanayi e, tesisi, e, işte tarım, hava taşımacılığı, petrol, savunma dahil işte 31 konuda anlaşma imzalandı Rusya ile e, Venezuela arasında e, bu anlaşmalar tek tek ne olduğuna tabi daha derinlemesine bakmak gerektiği açık haberiniz taze bu kadar ayrıntı yok ortada e, ancak e, gittikçe Venezuela ile Rusya arasında ciddi bir yakınlaşma olduğunu söylemek e, gayet mümkün e, mesela Evo Morales'te görüşmek üzere e, Chavez'in sarayına e, gelmiş ve e, orada Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişler ancak aslında ee, e, Bolivya Başkanı Evo Morales de mi oradaymış? Evet hmm. ama hani e, gelmişken görüşmeye gelmiş anladığım kadarıyla davet etmiş Chavez. E, Chavez de diyor ki işler iyi gidiyor bu bizim için iyi olacak Rusya savunma sanayini desteklemeye devam edeceğiz Venezuela'nın demiş. E, ve 2.2 milyar dolarlık bir kredi açtıklarını eksili halımı için Venezuela'ya açıklamış ve zaten söylüyor Rusya. Latin Amerika'ya giriş olarak görüyoruz. Venezuela'yı bizim için e, çok önemli bir kapıdır diyor ve e, 2005'ten bu yana da 4 milyar dolarlık silah almış Venezuela Rusya'dan. İşte savaş uçağı da var, helikopter de var. E, 100 bin'den fazla Kalaşnikof da var alınanlar arasında. Bu arada e, Putin de ayak şunu da söylemiş. Medved Medvedev de yakında e, Brezilya'yı ziyaret edecek. Orada da güzellikler olacak demiş. Ben bir de şeye de ufak dönüş yapayım. İlginç bir haber de vardı. Guardian'dan. Kafkasya'nın Ingushetia Cumhuriyeti'nde. Bu geç, geçen Şubat ayında. Bunu tarafta görmüştüm. Oradan aktaralım. Şubat ayında ormanlık alanda bir grup sivil gençler aslında. Adlan, kardeşi Arbi 16-19 yaşında. Arkadaşları Şamil Katayev 19 ve Mozar Tataev. Onlar sarımsak toplamaya gitmişler. Ama sonuç iyi olmamış. Yanlış bir yere girmişler. Orada Rus şeyi çalışıyormuş. Sarımsak toplayanların bulunduğu yerde şanssızlıkları şuymuş. Farkında olmadan Rus komandolarının Putin'in de bayağı güçlü bir örgüt haline getirdiği Rus komandolarının Çeçen-İngoşistan sınırında çeçen İnguş sınırında teröristlere karşı yürüttüğü operasyonun arasına dalmışlar meğerse. Onları toparlamışlar ve öldürmüşler Ruslar. Sarımsak toplayan gençleri. Hı hı. Tamamen şey ama yani... E, yalvarmışlar yapmayın etmeyin diye ellerini bağlayıp kafalarından vurarak öldürmüş Rus komandoları. Tamamen sivil ve şey... Şimdi bunun da... E, İntikamı olduğu da söyleniyor. Guardian gazetesinde çıkan haber de böyle yani. Zaten silahlı, maskeli askerler sürekli olarak köyleri kuşatıyor, evlere zorla giriyor. içindekileri dövüp evi de tarumar ediyorlar. Hatta terörle bağlantı olduklarından şüphe duyulanları da alıp götürüp bir daha da haber alınmıyormuş. Hatta bazıları da öldürüldükten sonra yanlarına birer silah yerleştirilip terörist süsü veriliyormuş. O akrabalarının anlattığı bunlar yani. İşte şeyde, Çeçen lider Doku Umarov katliamın intikamını aldık demiş. Sarımsak tarlası katliamı diye geçiyor bu. Onun intikamı da olması ihtimal var. Şimdi adını unuttuğum bir Rus gazeteci çok önemli açıklamalar yapmıştı bu konuda. Rusların Çeçenistan'da da falan yaptıklarına dair. Yani akla hayale gelmeyecek işkenceler ve vahşet yapıyorlar. Genellikle Çeçen Savaşı sırasında da demir testeresiyle dişlerini türpülemekten tut da kafa derisi yüzmeye kadar varan acayip şeyler yapıyor. Dolayısıyla yani biraz böyle fırtına ekme ve rüzgar ekip fırtına biçme durumları var yani. Neyse bize düşmüyor bu değerlendirmeleri yapmak ama sabaha böyle girmekte mecburen. Aslında bir şiddet haberi de şeyden var. Terblanche, Güney Afrika'dan geliyor. Onu da verelim, böyle çıkalım. Ee, uluslararası alandan önemli bir diğer e, rüzgar açıp ekip fırtına biçme haberi. Aslında tam buna uyuyor mu bilmiyorum. Fırtına ekip fırtına biçmek daha doğru bile olabilir belki Terblanche için. E, soyadı zaten beyaz toprak adının anlamına geliyor Güney Afrika'nın e, işte gamalı haçlı çakma gamalı haçlı e, bayraklı işte ırkçı partisinin başkanı Güney Afrika'nın beyazlara ait olduğunu ve siyahların burada ancak hizmetçi köle olarak yer alabileceklerini söyleyen bu arada bu bana çok tanıdık geldi hani neredeyse birebir çeviri nereden e, ya neydi değerli adalet bakanımız bir eski e, Bozkurt mu Evet, Mahmut Esat Bozkurt. O da e, Türkiye'deki Türk olmayanlar için üç aşağı beş yukarı değil, aynı şeyi öngörüyordu ya. E, hizmetçilik onlara yakışır diye. E, bu da işte bunun benzeri ve tabii ki çok daha korkunç bir durum yaşanmıştı. Çünkü bunları doğrudan apartheid döneminde, yani ırkçılık döneminde söylüyor idi. Ve söylemeye devam etti ırkçılıktan sonra da aslında. E, büyük oranda tabii yumuşatarak ve reforme ederek e, süreç içinde... Ee, ancak e, sonuçta gerçekten e, pek çok olayda e, dahli bulunan faşist bir liderdi. Evet yani e, bu Mandela'nın evet, en blanş. son Mandela'nın uzun süre sonra 27 yıl hapiste yattıktan sonra gelip ANC, African National Committee adlı partisinin başında. Afrika Ulusal Komitesi. Evet seçimleri kazandıktan sonra onu engellemek için mesela bu sonradan Güney Afrika'da pek benzeri görülmeyen bir şey yapıldı ve ilginç de sonuçlar alındı soruşturma uzlaşma ve soruşturma ve uzlaşma komisyonları kuruldu yani mahkeme olarak değil ama orada herkes suçlarını da söyleyebiliyordu böylece bir tür uzlaşmaya varılabiliyorduk hı hı. önemli bir mekanizma onu itiraf etmiş seçimlerde 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı eylemler dizisinin sorumluluğu bana ait demiş. Siyasi ve ahlaki sorumluluğu bana ait demişti. Ama tabi mahkeme kurulmadığı için de yargılanıp mahkum edilmesi, suçların sabit görülmesi bir durumu yoktu. Yatakta ölü bulunmuş. Ee, aslında yanında çalışan iki kişi tarafından öldürüldü. Paralarını ödemiyormuş bu iki kişinin. Ee, bundan daha fazlası da olduğunu, bu işin içinde bir miktar nefret olduğunu da düşünmek çok yanlış değil gibi görünüyor. Çünkü hem döverek hem de bıçaklayarak öldürmüşler. Başka şeyleri de varmış. Bir benzin istasyonunda çalışan bir siyah, siyahı darp etmekten yani dönmekten ve on, bir koruma görevlisi olan diğer bir siyah, siyahı da öldürmeye teşebbüsten 3 yıl cezaevinde de yatmış. Irkçı bir lider. Çok tipik bir ırkçı yani Faşist. Yeşermek için doğru ortamı bulmuş e, işte kişilerden biri idi. E, bu arada tabii e, ırkçı olmanın getirdiği pek çok sıkıntıyı da Güney Afrika'nın ne şekilde yaşadığının e, örneklerinden biri. Çünkü yüzlerce de beyaz çiftçinin aslında e, çeşitli şekillerde siyahlar tarafından öldürüldüğünü de biliyoruz Güney Afrika'da. E, ırkçı şiddet, ırkçı sistematik çöktükten sonra yıllarca yaşadıkları nefreti unutamayıp e, aslında bunu da bir karşı ırkçılığa yer yer çeviren e, saldırılar da olmuyor değil. Güney Afrika'da... Ancak bu bunlardan so bir sayılabilir mi? Bundan emin değilim. Mi? Ben de. Sovyetoyu falan hatırladım şimdi. Yani Güney Afrika'nın tarihi çok ağır olaylarla dolu, ağır bir yük var vicdanlar üzerinde ama öyle işte. Bu arada bol bol savaştan bahsetmişken bir de hafta sonunda Cuma akşamı yapılan Savaş'ın Sesini Sustur yürüyüşünden de bahsedebiliriz. Ee, o da işte zaten hani daha önce programında yapmıştık. Ee, cuma akşamı saat 7 gibi Taksim Meydanı'ndan yağmurla birlikte başladı. Ee, ve güzel bir evet. yağmurdu. Fena değildi. Bir bahar yağmuru yani şey yok edici bir tarafı yılgınlık yaratıcı bir tarafı yoktu. Sert bir hava değildi. Ses sistemi üstüne başka bir etki yarattı. <gülüyor> Olabilir. Bir mikser şehit verildi. <gülüyor> ee, ama bundan öte hakikaten keyifli bir eylem oldu e, diyebilmek mümkün. Bayağı İstiklal Caddesi'ni e, kıpırdata kıpırdata hoplata hoplata barış e, ritimleriyle evet, devam ses, etti düdük, yoluna. dans ritmi vardı evet gerçekten. Hatta insanlar bir tanımadıkları insanların kollarına girerek yürüyebiliyorlardı. O da gayet hoştu. Yani keyifli bir adet. Barış kısmı galiba savaş kısmından daha eğlenceli, daha güzel ve daha keyif veriyor. Dedirtebilecek eylemlerden biriydi. Ee, barış gelene kadar da eylemler haline devam edecek. Barış için ki bu herhalde her zaman o, falan diyebileceğimiz bir o şey. O zaman ilelebet diye. Üç aşağı beş yukarı düşünmek istemiyor insan savaştan birileri kar etmeyi kesmedikçe daha doğrusu savaştan kar edilebilir oldukça savaş e, herhalde savaşlar olacak gibi o yüzden karı kesmek gerekiyor bir miktar e, savaş ağlarının elinden seni çok sevindirecek bir haberim daha var İsrail Gazze'ye giyecek ve ayakkabı gönderilmesine izin vermiş çok Ali Canan yazlık, yazlık mı? Yani Gazze'deki ticari piyasaya ulaşan ilk mal sevki oluyormuş. Sevkiyat başlamış. Dökme kurşundan beri Gazze'ye e, mesela evler yıkıldı ya o evlerin yapılması için kamyonlar giremedi. Ya Bildiğiniz giremiyorlar. E, enkazlar enkaz olarak kalıyor falan ama bir yandan o yüzden her giren ayakkabı kamyonu bile gerçekten büyük bir olay. Çünkü mal girişi sıfır konumunda neredeyse çiftlikler yok edil, çiftlikler yapılamadı vesaire vesaire diye devam eden süreç. Ama e, biliyorsunuz ki medyamız sever. Aa bak ayakkabılarda gitmiş. Demek ki her şey tamamdı. Haline alabilir mevzu. Hayırlı olsun. Bunu uyutmak mümkün mü bilmiyorum. Şimdi iki şey daha söyleyeyim. Mümkün olmasa bu kadar yıl sürer <gülüyor> miydi? <gülüyor> Sen de haklısın. Ne diyeyim? Şey şeyde Demin adını geçirdin. Irkçı görüşleriyle ünlü Mahmut Esat Bozkurt adına verilen ödül. Bu hafta sonunda ödül aldı Mahmut Bey. Pardon Mahmut Bey'in adına. E... Özbek. Özbek. Özbek Bey. Evet yani. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı. Özbeyin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Engin. Ve Hakim Asabca Yüksek Kurulu üyesi Ali Suat Ertaş'ın da hazır bulunmuş. Ama protestocu avukatlar da hazır bulunmuş. Hazır bulunmuş. Şimdi onlara disiplin cezası falan verilir büyük ihtimalle, değil mi? Biraz zor olabilir bence ama. Aklımda. ediyorsun. <gülüyor> Akşamdan sabah adam bırakılan ülke burası. Ne ama hoştu. <gülüyor> evet, ona geçeceğiz birazdan. Özbeki kutlayanlar arasında Nazilerin huku ünlü hukukçusu Karl Schmidt de bir çelenk göndermiş Nürnberg barosundan <gülüyor> ve öylece durmuş bütün tören boyunca. Kimse fark etmemiş. <gülüyor> <Hayır. gülüyor> Tabi tahmin edilebileceği gibi ben çok zeki olmama rağmen haberi görünce bunun genç sivillere ait olduğunu <gülüyor> tahmin ettim. Karl Schmidt yazıyor Nürnberg barosu ve bana sorarsan en güzel. Celengde de onlarınki yani en görkemli salonun girişine konmuş. Bir bakayım şu celenge ya. Hakikaten şık duruyormuş <gülüyor> irisinden. <gülüyor> en güzeli, en görkemlisi ve Nümbel işte Kalsmit tabi şeyi de savunan bir adam. 21. 20. yüzyılın önemli hukuk felsefecilerinden, hukuk ve siyaset felsefecilerinden kabul ediliyor. Yani liberal demokrasi işte Weimar demokrasisinin çökmesi gerektiğini hı hı. ve gücün egemen olması gerektiğini savunuyor. Faşizm diyorlar? Evet. Yerde. Yani 33'te nazilerin iktidara gelmesinin ardından. Gerçi zaten zaten önemli pozisyonu söylüyordu. Nazizm ve de, aynı faşizm dönem. efendim tabii ki Kemalizm'den çıkmadır falan diye anlattığı e, harika vecizleri vardı. Yani en önemli vecizelerinden biri mesela Karl hürriyetler ancak egemenliği elinde tutan iktidarların bahşettiği kadar olabilir. <gülüyor> Çünkü egemen olmak istisnai olana karar vermek demek. Siyaset dediğinizde dostla düşmanın çatışmasından ibaret ve düşmana karşı egemenlerin tasarrufları meşru ve doğal. İşte, güzel. Ama Baro'da bayağı ciddi bir protestoda fotoğrafları da vardı. Önce avukata saygı hakim sendromuna son Stockholm sendromunu da biraz Hı -hı. hatırlatacak şekilde. Barokim'in Silivri'den önce biz gibi şeyler de açılmıştı. Önce avukata saygı deniyordu. Verildi. Şeyde Hakimler Sağlıklılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek'te Böyle yapmayın, güzel olmuyor demiş. Protesto karşısında sessizliğini korumuş. Ama diğerleri arasında biraz gergin. Şu haber ya nasıl şey birinci abi? sayfaya çıkmış ya? Yeni bond kızı Hintli, ilk kez falan diye. O da çok güzel habermiş. Gurur duymuştur Hindistan herhalde. Bir kızımız bond kızı oldu diye. Yani neyse bu kadınların malllaştırılması, üstüne üstlük milletleri üzerinden de kategorize edilmesi durumu asla ve asla bitmeyecek herhalde. Korkunç iki şey daha vardı haber. Bir tanesi dershane ücretini ödeyemeyen annesi cezaevine girince icralık olmuş Emine Sipahi Muğla'da cezaevine düşünce oğlu 18 yaşındaki Semih de, Semih Sipahi de balkonda kendini asıp intihar etmiş. Yani yoksulluğun bir aileyi tamamen yok etmesinin hikayesini de hafta sonunda gördük. Ama ondan daha korkunç olan haber bana sorarsan şeydi kör şarkıcı Metin Şentürk'ün Şanlıurfa'da pistte rekor kırması, or 303 kilometre yapması. Dünya e Göremeyenler arasında, körler arasında Newman'ın 284 kilometre rekoru. rekorunu kırmış ve sevinçten ağlamış. Bütün gazetelerin bir kısmında bu ağlatan rekor ya da devasa manşetlerle verilmiş. Manşet miydi? Ben o gün gazete almamayı başarmıştım da. İşte mesela Star gazetesinde Bayağı şey iki haber yani. rekortmen diyor. Biri işte sanatçı Metin Şentürk. Diğeri? ...diğeri balyoz davasının nöbetçi hakimi... Tut. Şaka. İkisinden bir manşet çıkmış yani. Evet. Ya o zaman Metin Şentürk'ten geliyor. Yok gelmiyor. Hazır değilmiş pardon. Bu Metin Şentürk'ün rekoru beni de ağlattı ama... ...başka açıdan yani... ...böyle haberlerin... ...manşet yapıyor. Ne, nedir özelliği? Gü güçlü bir arabaya biniyor. Motoru güçlü olan. Korkunç bir şey yapıyor... Ee, küreçte ısınmayan Aynen da bol geç katkıda artık. bulunuyor. <gülüyor> Bir de artık. arabaların şeyini de bize ne kadar hoş olduğunu anlatıyor. Ve gaz pedalını köklü direksiyonu düştü. Arkadan da birisi daimi talimat veriyor. Yani mesela sola da doğru sağ, hafif sağ, sol gibi ama şeyler söylüyor. Ama o da tabii aynı bilmiyorum. hızla gidiyor. O da rekor kırıyor ama o yok değil mi talimatı veren? Talimatı veren telsizden veriyor. Yerde mi? O şey yapmıyor mu? Hareket halinde Yok, değil mi? Hareket halinde değil bildiğim kadarıyla. En azından görüntülerde bize öyle gösterdiler. Ne kadar sevindirici bir haber değil mi bu? Oğlatan rekor. Gines'e girmiş. Bir Türk bunu da yaptı diye. Neyse pek Asıl bence Star'ın yaptığı da fena rekor değil yani. Bir Türk bunu da yaptı diye bu da tarihe <gülüyor> geçebilir yani. Balyozla Metin Türk iki rekor diye tek bir haberde birleştirmek evet, bu gerçekten disiplinler var. arası e, ciddi bir bileşim sağlıyor bence hoş <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bulvarla <gülüyor> gazda arasında bir şey evet, şeyde de haber de korucuların timi vardı ya cinayet işine evet. Şırnak'ta iki DTP'li öldürmekten dava açılmış başlarını ezerek öldürdükleri hançer çetesiymiş hançer timi daha doğrusu o da korucuların şeyi. Yani süper haberler vardı hafta sonunda her şey. Bir de PKK ajanı jandarma muhbiri çıkmış. Reşadiye baskında ikinci Erhan Tuncel vakasıydı. Evet bunu kapatalım burada ve şeyde dönüşte aradan sonra da balyo soruşturmasında serbest bırakılan 21 askerin aralarında Eski Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan da var. Yeniden tutuklanmalarına karar verildi. Bunu da MTV Balyoz'da pazar depremi diye vermiş. Bu deprem metaforundan asla kimse vazgeçemiyor. Yakında deprem depremi diye verecekler. <gülüyor> Az kaldı zaten. Çok uzak bir yerde değiliz. Böylece soyutlama kapasitesinde sonuna vardığımızdan bir soyutlamanın daha... Herhalde böylece sonu gelmiş olacak. Yenisine ne bileyim fırtına fırtınası olana kadar devam edebiliriz. Fenerbahçe kızlar voleybol takımının da Fenerbahçe acı bademinde dörtlü finalde ikinci olduğunu da belirtelim. Bugüne kadar elde edilmiş şeyin başarılı sonuçlardan biri çok heyecanlı maçlar vardı hafta sonunda ikinci oldu maalesef 3-2 kaybederek Fenerbahçe ama iyi önemli bir başarıydı. Açık gaste. De nada. at the hop baloda mezuniyet balosu gibi bir şey hop dedikleri Danny and the Juniors grubundan dinlediğimiz onların da en ünlü şarkısıydı bu at the hop ve grubun kurucusu Danny e, rap de ölümü münasebetiyle andığımız e, bir kişi oldu ve şarkıyı da onun için çaldık 1983'te şimdi bakıyorum da ölümü şeyden e, bir cinayetmiş silahlı bir saldırı sonunda öldürülmüş. Evet. Açık Radyo 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete devam ediyor. Balyoz opera, operasyonu operası. operası, opereti. Yani aslında <gülüyor> sayılabilir. Artık ne öyle bir havası var. Yani Nabukko ile Ayıda arasında bir halede gelmiş olduğu söylenebilir. <gülüyor> <gülüyor> yani e, balyozda bir şeyler oluyor e, diye böyle bir özet haber versek. Bence haftalık yapıyorsak programı herhalde böyle yapacaktık. Balyozla ilgili bir şeyler oldu. Birileri girdi sonra çıktı sonra birilerini daha aldılar falan diye. E, özetlenebilir haber. Ancak e, ayrıntıda tabii pek çok haber. <gülüyor> Gizli olan bir haber içi haber e, durumundan bahsetmek de mümkün. Evet yani önce tahliyelerine karar verilmiş. Şimdi önce tutuklanmalarına karar verilmişti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti vermişti. Çok acayip bir şey ama özeti en iyi özeti de galiba e, kim hangi gazete veriyor bir mahkeme e, tahliye etti. Bir mahkeme e, bir hakim Tahliye etti. heyet tutukladı tekrar. Ee, yani Cumhuriyet Gazetesi e, Salı verildiler, tutuklandılar diye 1 Nisan'da. Salı verildiler, 4 Nisan'da tutuklandılar. Aynı mahkeme balyos sanıkları için iki farklı karar verdi diyor. Ama biraz e, tabzih'e düzeltilmeye de muhtaç gibi gözüküyor çünkü e, aslında bir mahkeme heyeti. İstanbul'un 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Kuba'nın nöbetinde, Kubanın pardon, nöbetinde serbest bırakılan <gülüyor> subayların tekrar tutuklanmasına karar ver, verdi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakiminin katılmadığı bir şeyde. Yani nöbetçi üye hakim Oktay Kuba'nın verdiği son tahliye kararlarının tümü Savcıların itirazını değerlendiren 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bozuldu diye özetlemek gerekiyor. Mahkeme Kor General Yurdaer Olcan, Tüm General Abdullah Dalay, Emekli Orgeneral Çetin Doğan da dahil olmak üzere 21 muvazzaf yani halen görevde olan ve emekli subayın yeniden tutuklanmasına oy birliğiyle hükmetmiş. Kararın gerekçesinde de Kuba'nın eleştirildiği görülüyor. Bu da Kuba'nın da, da çok sık rastladığımız söylenemez herhalde. Ama zaten hani <gülüyor> olayın başından sonuna sanki bir çeşitli tarih yazıldığını söylemek mümkün değil mi? Yani zaten gece gece başka hakimin, nöbetçi hakimin gelip tutuklamaları kaldırdığı durumuyla da çok sık karşılaşmıyoruz. Evet yani Hakimler ve Savcılar Kurulu geçen yaz İstanbul'da, İstanbul'u atamış yargıcı bu Kuban'ı ve bütün darbe sanıklarını bir gecede tahliye etmesi bir tesadüftür diye yazmıştı Ahmet Altan da. Şamil Tayyar'ın 10 gün kadar önce şeyin yazarı Star gazetesinin yazarı Şamil Tayyar da 10 gün kadar önce aynı yargıçtan Kuban'dan söz edip bu yargıç nöbetçi olacak. Onun nöbetçi olduğu dönemde tahliyeler artabilir. ...demesi ve dediğinin çıkması da tesadüftür herhalde... ...diye devam ediyor yazısı... ...ama tabi aslında Şamil Tayyar'ın... ...dahi öngöremeyeceği kadar aşırı bir... E, ...kararla, radikal bir kararla diyeyim... E, ...tamamının suç olgusunun görülmediği gibi bir gerekçeyle... ...huvvetli suç şüphesi olgusunun bulunmaması... ...tutuksuz yargılamanın yargının amacına ulaşmasını engel oluşturmaması... Yüklenen suçların hukuki vasfının değişme ihtimali diyor idi ee, Kuban. Evet yani tahliyelerin hep aynı. Yargıç tarafından yapılması da tesadüftür. Hakimler savcılar Yüksek Kurulu'nun darbe ve ergenekon sanıklarını tutuklayan, haklarında dava açan savcıları görevlerinden almaya uğraşıp bütün sanıkları tahliye eden bir yargıcı o mahkemeye tayin etmesi de tesadüftür. Ama tuhaf ve daha önceden tahmin edilebilen tesadüflerdir ve bu kadar çok tesadüf olması bir yargı sistemi için iyi değildir diyor. Yargıyı yaralar diyor. Yani eğer o yargıcın nöbetçi olduğu gün başvururlarsa darbe sanıkları mutlaka tahliye olurlar. inancının yayılması ve bu inancın doğru çıkması yargıyı yaralar demişti. Altan. Şimdi mahkeme ne diyor? Mahkeme heyeti. Ee, Asla mahkeme heyeti bu tesadüf vesaire durumunu açmış. Belli ki mahkeme heyeti hani bir miktar bozulmuş bu işe diyebiliriz. Yani ben öyle anladım alt metinden. Şunları söylüyor bir kere kararında: Suçun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğu, dosyada bulunan belge bilgi kayıt ve bilirkişi raporları dikkate alındığında kuvvetli suç unsurunun bulunduğuna karar veriyor. Ve e... evet, biz de konuşurken hatırlıyor musun bu? Tahliye kararında şeye şaşırmıştık yani çok kapsamlı 5000 küsur sayfalık bir iddianame var. Hı hı. PowerPoint gö görüntülü sunumlar var. Konuşma saatler süren neredeyse kesintisiz konuşma kayıtları var. Ve bütün bunlardan büyük çaplı bir rejim değişikliği hatta ülkenin... Tamamen değiştirilmesine yönelik sayısız insanın tutuklanmasına falan yönelik bir şey verdi. Burada da suç unsurunun olgusuna rastlanmaması ihtimalinin düşük olduğunu söylemiştik. Hukukçu ve hakim olmadığımız halde aslında mahkeme heyette aynı şeyi söylemiş öyle mi? Öyle yani zaten durumun gayet net olduğuna dair herhalde az şüphe var diye de düşünüyorum. Şunları söylüyor ayrıca mahkeme. Ee, Bununla kalmıyor çünkü söyledikleri. Ee, ardından da şunları söylüyor. 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 3 gün önce tahliye edilen Kuban hakkında şu eleştirilerde bulun diye vermiş mesela ee, elimdeki haber. Hakimin yasayla çerçevesi çizilmiş takdir hakkı tutuklama ve tahliye kararlarında sınırsız, sorumsuz, keyfi kullanılamaz. Takdir hakkının kişilerin güç, nüfus ve sosyal konumlarına göre kullanılması anayasanın eşitlik ilkesine aykırı ve keyfilik olarak algılanabilir. 3 kişilik ha hakimler heyetince denetlenen ve kesinleşen tutuklama kararlarının bir gün sonra başka bir nöbetçi hakim kararıyla ortadan kaldırılması heyetin kararına üstünlüğü anlamına gelir. Bu yasanın özüne ve hukukun ruhuna uygun düşmez. Tahliye kararının hukuka ve usule uygun olması için tutuklama nedenlerinde şüpheliler lehine yeni olguların ortaya çıkması gereklidir diyor. Evet yani yasayla çerçevesi çizilmiş takdir hakkının kullanılması şeklinde ortaya çıkan. Tutuklama ve tahliye kararlarında bu takdir hakkı sınırsız, sorumsuz ve keyfi kullanılamaz ifadesi var. Oldukça net bir ifade gibi gözüküyor yani. Artık herhalde bu akşam tekrar salı verirler mi? Yok. <gülüyor> yani hani kim nöbetçi? Nöbetçi dergesi var mı sende? <gülüyor> bu akşam 9.12 ben nöbetçiyim abi. Zaten ilginç doğrusu tarafta sür manşetinde balyozcular için yine tutuklama patlangıcının ardından nöbetçiler nöbetçiler diye bir başlık atılmış. Ama bunu e, hakikaten artık ortaya çıkan durum biraz durumun gayri ciddiyeti biraz böyle bir başlığı da haklı kılıyor ne dersin. Yani, yani biraz operet mızrak tutanlar diye de bağırabilirdi bir. <gülüyor> Mevzu artık hani bir yerden sonra yine aynı yere geliyoruz. Hani e, her şey ciddiyetini kaybedebilir hayatta her şey hakikate. E, işte bu da sorunlardan biri. Aslında zaten bence mahkemenin de alt metinde söylediği şey o. Yani eğer böyle yaparsanız keyfilik olarak algılanır. Keyfi olan da bir miktar gülünçtür biliyorsunuz hemen. Otomatik olarak gelecek ikinci şey o. Onun için karikatüristlere ve satir yazarlarına kızarlar değil mi? Zaten hı hı. çok otoriter rejimlerde en çok kızılanlar gerek çizerler gerekse satir yazarlarıdır. Eşref gibiler filandır yani hicivler ağır dokunur. Peki ne olacak şimdi? Eşitliğe ay takdir hakkının bu şekilde kullanılması eşitliğe aykırıdır. Ve keyfiliktir diyor gayet net bir şey. Ve heyet kararının hakim kararından üstün olduğu da ortaya çıkıyor. Çetin Doğan kendisi aslında Gata'ya yattı yalnız. Onu da vermedik. Hafta sonunda olan bir şeydi. Yeni Şafak gazetesi yanılmıyorsam onu da bu şekilde Paşa Kurtarma Operasyonu adı altında vermişti. Özel görevle, özel görevle atanmış İstanbul'a hakim Kuban. 19 Balyoz şüphelisini serbest bırakınca işte savcılar itiraz etmişti ama soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Çetin Bey, emekli orgeneral Çetin Doğan, bel fıtığı ameliyatı için soluğu emekli orgeneraller er Uygur ve Tolona tahliye yolunu açan GATA'da yani Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde aldı diyordu. Hatırlanacağı üzere Çetin Bey çok sevinçle karşılamıştı. tarih ile ilgili söyleyecek bir şey yok. tarih ile ilgili ne söyleyebilirim ki? Hani gecikmiş bir olay demekten başka elime bir şey gelmiyor. Yok. Adalet sona gelene bulacaktır. Ama gecikmiş olarak değil diyelim. İnşallah e, sonunda getiririz. Evet Çetin Doğan. Yalnız burada ilginç... Şey, ...ben de bu haberde niye... ...ne var diye bakıyordum. Hı hı. Yani... E, ...Gata... E, ...cezaevindeyken... ...sevk istememiş... ...Gata'ya. Orası ilginç. Sevinçten hastalanmış olabilirim. Çünkü hakikaten... ...çeşitli heyecanlar insanda çeşitli tepkilere... ...yol açıyor. Ya sesinden öyle bir yani şey bir, duyuluyor. Değil mi hani... Şey ...böyle hani işte Fenerbahçeli ve Fenerbahçe... ...şampiyonu olmuş gibi bir ses tonu. Ya da Galatasaray'da olabilir. Sorun burada takım değil. Lütfen oradan okumayalım. Ben de... Bozulduğunu gördüm ondan söylüyorum <gülüyor> zaten. <gülüyor> Yeniden yakalama kararı çıkması durumunda Doğan'ın Gata raporuyla cezaevine girmekten kurtulmayı planladığı ileri sürüldü diye de bir yorum haber yapmış Yeni Şafak Gazetesi. Bilemeyeceğiz artık o kadarını ama şey şey Buna sen karar ver artık. Opera mı değilim operet mi? Ya şimdilik operet desek, e, yani çünkü hani mevzunun en nihayetinde önemli farklar vardır evet, tabii Biliyorum. O yüzden operette şimdilik ben kanaat getiriyorum. Bir kere hani e, işim biraz daha bence yoğunlaşıp biraz daha e, trajikleşmesi iyi olmaz mı? Genelde bu tercihtir bildiğim kadarıyla. Ama yani operetlerde hiçbir zaman bu kadar büyük boyutlu şeyde olmaz. Oradan bir karşı çıkma hakkımı kullanayım. Bu tamamen sübjektif bir değerlendirme benim yaptığımda. Bağlayıcı değil tabii ama tabii. yani mesela işte 200 bin kişinin stadyumlarda toplanması gibi çok dev boyutlu olaylardan bahsediliyorsa o zaman insanın aklına da işte Aida operasındaki ya da Köleler Korosu finan gibi şeyler gelmiyor mu Nabucco'daki yani daha bir operatik boyut yakıştırdım ben. Öyle mi diyorsun? Yani tamam olsun. hani e, Bir kere bence en azından bütün bu olan biteni bir insanı mutlu etti diye görmek mümkün. Yani Demek ki ses tonunu hakikaten kaç senedir hiçbir arkadaşından duymuyorsun bir düşün. Ya yani Benim için gerçekten şeydi. Hani bu kadar mutlu bu kadar yoğun bir ses uzun zamandır duymuyordum. Ne radyoda ne de çevremde. Yani Çetin Doğan aslında içimi açtı benim. Cuma itibariyle şimdi e, keyif kaçırıcı tabii geri dönecek olmasa ama gata'ya hızlı atmış kendini. Evet. O açıdan dönmüş. başarılı. Gata'daki e, doktorlar farklı türde doktorlar mı? Ya, hastalığı yoksa da hastalığı vardır derler mi olamaz? Yok canım der. olur mu öyle şey? Yani e böyle bir şey tabii de. ki mümkün değil. E, yani dediğim gibi bence sevinçten, mutluluktan en nihayetinde insanın e, bu tip her çeşit travma, olumlu ya da olumsuz e, etkilenmesine yol açıyor. Bundan dolayı herhalde ne teşhis konmuş kendisine var mı sende? Hayır yok. Hasta, o kadar. İşte bel fıtığı şeyiyle gitmiş. Ha. E, geçmiş olsun diyecek bir şey yok bu durumda. Evet, şimdi bence e, ara verelim. Tabii, verelim. Ee, adan sonra çevre haberi hiç dikkat edersen bugün girmeye fırsatımız olmadı oysa çok önemli birkaç haber var Ilısı Barajı ile ilgili başbakanın direnişi var ee, çok sıkı bir şey Boşos Amerika'da okudum Dorian Jones kaynaklı bir haber başbakan çok kararlı bunlar bu insanlar ne yapmak istiyorlar neyi engellemek istiyorlar diye bağırıyor Çevrecilerden bahsederek. Ondan bahsederiz biraz. Avustralya'da yakıt sızıntısı tehdidi altında büyük mercan resifi var. Kurtarma çalışmaları haftalarca sürebilir. Çok az miktarda döküldüğü söyleniyor ama dünyanın en hassas ve benzeri olmayan bir yer. Büyük mercan resifleri orada. Ona da bakarız. Aral Gölü'nün de kuruması bana çok şaşırtmış Birleşmiş Milletler. Genel sekreterini gözlerime inanamadım demiş. Üstünden uçarken. <gülüyor> ne olmuş bu Aral Gölü'ne böyle demiş. Ne olmuş ne olmuş? Çok kötü oldu demiş. Gemili, orada gemileşlerini görünce ve develerin koşturduğunu Aral, bir zamanların Aral Gölü'nde fena olmuş adam. Evet bu haberlere bakacağız. Bir de bir, e, British Petroleum BP eski adı BP büyük petrol dünyanın en büyük ikinci büyük petrol şirketi. O da şey istiyormuş bu petrol pumullarından değil de ziftten bitumenden çıkartmaya engel olunmamasını istiyormuş. Sonuna kadar sömürmek istiyorlarmış bütün petrol olanakları. Onunla ilgili de bir haber veririz. Çevre haberlerinin dışında bir de şeyimiz var ama. 12 Eylül'ün yargılanamayacağını söyleyen ilginç demeçler var. Bu arada Anadolu. sessiz sedasız bir doğum günü kutlaması da yaşandı. Geçen senelerde ölülü mülülü olan bir doğum günü. Bu vardı. Bunun dışında... Ee, çeşitli başka haberde vermek mümkün anladım. demir ağlarla örmeye başlamışlar ee, yurdu hızlı tren ağları dikkat edin nereye doğru adım attığınıza durumu da var bakalım evet şeye de bakarız işte Kanadolu 12 Eylül'cüler yargılanamaz demiş İzmir'de Kanadolu bunları nasıl söylüyor yani önemli bir hukuk adamı anladım ama yani hani e, konjonktürel hukuk adam falan mı Yok, Bucak Belediyesi'nce düzenlenen bir panelde konuşmuş. Ömer Faruk Eminaoğlu ile birlikte. Hmm. Bakarız ona da ilginç bir şey. Bu e Şimdi da... peki e, CHP sürekli bastırıyor. Geçince geççi 15. maddeyi getirsinler. Hemen geçirelim, yargılayalım darbecileri. Herhalde CHP de karşı çıkacak bu sefer Kanaloğlu'na. Belli olmaz. Nasıl canım? Yani yargılayalım dediğine göre koskoca CHP, Kanada söylediğiyle ilgili onların da uzlaşamıyor olması gerekiyor. E olabilir. Kanada olun değil ki. Değil mi? CHP Kanada değil ki. Ha e, tamam cu ben öyle bir olucu değil. Parti üyesi vesaire diye düşünmüştüm hakikaten bilmiyorum hangi parti üye oldum. Söyleince fark olsun. ettim ama. Yok hiçbir partisi olamaz zaten. Niye? Yani onursal üyesi bir, par bir partiyası. Kanun mu var? vardır belki bilmem. canım. Yargıtay onursal üyeleri siyasi parti üyesi olamazlar. Varsa da kaldırmak gerekir bu yasayı bence. Evet anayasa değişikliği meselesine de değinilmiş. Onlara da e, 9.30 10 arasında fırsat bulursak değineceğiz. Açık gazete Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Evet, bu sefer o temiz kömür denen acayiplikle başlayalım isterseniz. Güney Afrika'da böyle bir teknolojiden bahsediliyor. Hem de Dünya Bankası'nın öyle mi? Buna kredi vermesi söz konusu, fon. Evet. E, genel olarak iklim değişikliğine ilişkin finansman e, yapısıyla ilgili bir değerlendim ama... E, ...çok güncel bir olay söz konusu olduğu için şeyden başlamak, Güney Afrika'daki bu projeden başlamak yerinde olacak. iklim finansmanının genel yapısını da uzun vadeli etkileyebilecek bir karar söz konusu şu anda şeyin önünde. Dünya Bankası'nın önünde. Biliyorsunuz 2005'teki G8 zirvesi, İngiltere'de Glynigas'da yapılan iklim zirvesi sonrasında G8 liderleri Dünya Bankası'na iklim değişikliği ve kalkınmayla ilgili bir finansman yapısı oluşturmak yönünde talimat vermişti Dünya Bankası iklim değişikliği ve kalkınma stratejik programı hazırlamıştı bir eylem planını hazırlamıştı ve iki tane de şey oluşturdu fon oluşturdu iklim yatırım fonları adı veriliyor bunlara bunlardan bir tanesi temiz kalkınma temiz teknoloji fonu öteki de stratejik iklim fonu. Şimdi bu iki fon vasıtasıyla ayrıca bir orman fonu var. Saydığımız iki fon vasıtasıyla temiz teknoloji ve stratejik iklim fonu vasıtasıyla az gelişmiş ülkelerdeki, gelişmekte olan ülkelerdeki iklimle ilgili projelere destek sağlıyor Dünya Bankası. Bu desteklerde çok büyük ölçüde OECD ülkelerinden gelen hibelerle, bağışlarla, kredi kullanılan kredilerle oluşturuyor daha doğrusu ve bu ülkeler hay hazırda zaten söz vermiş oldukları o da yardımları yani resmi kalkınma yardımlarının belli bir miktarını bu fonlara transfer ederek aslında fonlamış oluyorlar şeyleri Dünya Bankası'nın bu iki oluşturmuş olan iki fonunu. Bazı ülkeler bu fondan yararlanmak için başvurdular. Fonun yapısı içerisinde bulunuyorlar. İşte Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Güney Afrika biraz sonra ayrıntılı konuşacağımız Güney Afrika'da olduğu gibi. Fondan yararlanmak için de bir plan hazırlamak zorundalar. Temiz teknoloji fonu yatırım planı başlığını taşıyan bir plan hazırlaması gerekiyor ülkelerin. Ve bu plan kapsamında fon kaynaklarının hangi amaçlarla, hangi tür teknolojilere e, aktararak kullanacaklarına dair açıklamalarını, planlarını da ortaya koymuş oluyorlar. Peki burada bir e, teknoloji kullanılması öngörülen, önerilen teknolojiyle ilgili bir e, ayrıntı var mı? Çünkü ben e, şunu biraz da kasıtlı olarak soruyorum. Çünkü ee, okuduğumuz çeşitli e, bilimsel araştırma raporlarında henüz temiz kömür diye bir şeyden henüz değil asla bahsedilemeyeceğini e, ve ancak e, işte kömür yakıtlı termik santrallerden işte karbonu çıkartıp onu tecrit edip onu gömmek e, eski petrol kuyularına vesaire ya da denizlerin dibine gömmekle ilgili bir teknoloji var. Ama bunun daha önümüzdeki 20 yıl, en az 20 yıl, belki de 30 yıl görünürde olmadığını da net olarak biliyoruz. Bu durumda temiz gömür ne ifade ediyor ve teknoloji temiz teknoloji ne ifade ediyor acaba? Karbon tutma ve saklama evet. teknolojisinden bahsediyoruz burada. Bu teknoloji ya da bu yöntem aslında ticari olarak daha erişilebilir durumda değil. Test, deneme çalışmaları yapılıyor bazı çok gelişmiş ülkelerde, zengin ülkelerde. Yani Norveç'te, falan, Norveç'te falan, falan uygulanıyor. Amerika'da çalışmalar var bunun hakkında. Dünya Bankası'nın hangi türden, bu Temiz Teknoloji Fonu kapsamında hangi türden yatırımlara destek vermeyi planladığına baktığımızda da aslında karbon tutma ve saklama teknolojisinin bunun şeyin kapsamında olduğunu, Dünya Bankası'nın fonlanabilir, desteklenebilir teknolojiler listesinin içinde olduğunu görüyoruz. Bunun yanında en iyi erişilebilir kömür teknolojileri enerji ve emliliğin en yükseğe çıkaran erişilebilir en gelişmiş teknolojiler ya da en iyi teknolojiler diye bir kategori de var Dünya Bankası'nın içerisinde desteklenebilecek faaliyetler listesinin içerisinde buna ek olarak şeyler var gaz santralleri var gene yüksek verimli gaz santralleri deniyor bunlara da ve kaçınmaz olarak hidro santralleri hidroletrik santralleri var çok büyük ölçekli hidroelektrik santralleri desteklenmiyor. Küçük santrallerle öncelik verileceği söyleniyor burada. Bunun yanında tabii ki güneş, rüzgar, jeotermal gibi öteki yenilenebilir enerjiler de kapsamda. Fakat şeyde, uygulamaya baktığımızda Dünya Bankası'nın bu temiz teknoloji fonu yeni olduğu için çok daha fazla kaynak kullanılmadığından onunla ilgili genel değerlendirme yapmak güç ama çok büyük ölçüde fosil yakıtlara yatırımı yaptığını, Dünya Bankası'nın enerji başlığı altında gelişmekte olan ülkeleri kullandırdığı kaynakların petrol'e kömüre gittiği görülüyor. Şimdi bu tabii çok son derece önemli ve önemli olduğu kadar da kaygı verici bir gelişme bu söylediği Çünkü Dünya Bankası, işte çeşitli gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına öncelik veren onun için kredi veren bir kuruluş. Öyle kurulmadı mı bildiğimiz kadarıyla? Şimdi dünyayı batırmak batırmaya yol açabileceği net olarak bilim tarafından söylenen bir teknolojilere yatırım yapıyor, kredi veriyor olması çok endişe verici bir şey değil mi? Çok kaygı verici. Bu Dünya Bankası'nın kendi politikaları açısından olduğu kadar uzun vadede iklim politikası ve iklim finansmanı evet. politikası açısından da yansımaları olacak. Onu büyük ölçüde etkileyecek bir tavır. Dünya Bankası 90'lardan bu yana hani kalkınmayı desteklemek değil, artık sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek yönünde. Kendi ilkelerini, çalışma programını da değiştirdi, gözden geçirdi. Çevre konusunda değişen anlayış ve bilgi doğrultusunda yeniledik kendisine en azından öyle iddia ediyor. Fakat şeye geldiğinde çevre daha doğrusu, enerji konusuna geldiğinde sürdürülebilir olmayan alanlarda hala faaliyet göstermek eğiliminin hakim olduğunu görüyoruz maalesef şeyde Dünya Bankası'nda. kendi genel ilkeleriyle de çelişiyor çok büyük ölçüde hatta işte geçen sene içerisinde yıl sonunda 2009 sonunda yayınlamış olduğu kalkınma raporunda da iklim değişikliği konusunda alınması gereken önlemleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyordu Dünya Bankası kendisi o şeylerde rapordaki tespitlere de ters düşer bir şekilde yenilenebilirden yana değil adı temiz olan ama kirli olduğu hepimiz tarafından bilinen Evet, danışıklı bir dönüş gibi görünüyor. yatırım yapma. Neden yapıyor peki sizce bunu? Ne yani bir spekülasyon yapabiliriz ancak ama yani bu konuda enerji konusunda çalışan petrol, kömür ve diğer enerji konusunda işle yapan şirketlerin kârlarını korumak için mi yapıyor? Nasıl bir yorum getirebiliyoruz buna yani? Şirketlerin daha da bu şeylerden, desteklerden yararlanacak ülkelerdeki ve o ülkelerde yatırım yapacak şirketler, yabancı şirketlerin bir etkisi olabilir. Fakat Dünya Bankası'nın kalkınmayı desteklemek amacı galiba buna daha fazla yön verici bir rol oynuyor enerjiye ulaşma oranının hala çok düşük olduğu gibi bir saptamadan yola çıkıyor Dünya Bankası. Az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde. Dolayısıyla bu ülkelerde büyümeyi mümkün kılmak amacıyla kullanılabilir bütün enerji kaynaklarından yararlanmak. İşte bunun içinde fosil yakıtlar da var ve bu destek alan ülkelerin büyük bir çoğunluğu hali hazırda zaten fosil yakıtlara bağımlı oldukları için Güney Afrika örneğinde söz konusu olduğu gibi var olan bu ve çok da fazla olan bu şeyin kaynağın mümkün olduğu kadar çevreye daha az zararlı hale getirerek kullanılması ve bu ülkelerin enerji ihtiyacının karşılanması ve ekonomik kalkınması ve yoksulluğun azaltılması gibi daha genel daha hani soyut şeyler hedefler var diyebiliriz arkasında. Evet ama insanın aklına da hemen şu soru geliyor. Tabii yani Güney Afrika'da mesela Afrika'nın pek çok tarafında olduğu gibi büyük bir güneş bolluğu var içinde bulunduğu enlemler dolayısıyla mesela neden güneş enerjisine, güneş pillerine büyük ölçüde yatırım Yapmıyor. O temiz e, teknoloji dediği güneş panellerinden oluşacak büyük şeyler, yatırımlar niye girişmiyor sorusunu insanın aklına hemen geliyor. O türden e, yani güneş, rüzgar ve öteki yenilenebilir e, kaynaklara da. ...yatırım yapılıyor, kaynak aktarılıyor ama... ...şeyin yanında çok küçük kalıyor bunlar. İşte ben positin, bunu merak evet, ediyorum. Neden yani? Evet, yanında çok düşük kalıyor. Ee, biraz önce söylediğim nedenle bağlantılı e, sanıyorum. Açıklanabilir bu da. E, eldeki kaynaklarla daha ucuza şu anda ulaşılabilecek... E, ...enerji kaynaklarını devreye sokmak... ...uzun vadede e, yavaş yavaş... Tedrici bir şekilde belki güneşe, rüzgara daha fazla kaymasına, kaymasını sağlamak bu ülkelerin. Fakat kendisiyle çelişiyor. Baştan beri söylediğimiz gibi sıçrama, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda bir sıçrama yapılması konusunda kendisine bir katalizör rolü biçiyor Dünya Bankası. Fakat teştiği yöntemler ve kaynaklarını tahsis etme biçimleri sıçramayı değil, ülkelerin halihazırda hazırda zaten içinde bulundukları fasil yakıt tuzağının içinde kalmaları, oraya saplanıp kalmaları oradan çıkamamaları anlamına geliyor. Çünkü destek verdiği bu yatırımlar çok uzun vadeli. Büyük projeler ve ülkelerin yakın gelecekte enerji bütçelerini ya da enerji profillerini belirleyici olacak yatırımlar. Bu anlamda yani bu sıçramayı yenilenebilir enerji teknolojilerine doğru sıçramayı değil, oldukları yerde durmak belki çok küçük şeylerle, iyileştirmelerle kömüre, petrole bağımlı halde kalmalarına yol açacak. Öyle bir tehlike içeriyor daha doğrusu. Evet, ben söylediğiniz bir şey de daha dikkatimi çekti şey de tuhaf Türkiye'nin bu üye olması. Evet. Fona. Türkiye'de şeyin içerisinde Fon'un içerisinde Yönetim Kurulu diye belki de adlandırabileceğimiz Fon'un yönetim yapısının içerisinde. Karar vermeyle ilgili olarak Türkiye'ye geçmeden önce isterseniz bu Güney Afrika şeyine tartışmalı konuyu bir şey yapalım özetleyelim. Hı hı. Şimdi bu çok büyük miktarda kaynağın söz konusu olduğu bir proje bir devlet şirketi enerji şirketi şeyde Güney Afrika'da Eskom adını taşıyan yalnızca Güney Afrika için değil Güney Afrika'nın komşusu olan öteki Afrika ülkelerine de aslında elektrik sağlayan bir şey durumunda hem ülke içi tekel hem de enerji ihraç eden bir şirket durumunda bu nedenle de şeyin içerisinde, Güney Afrika ekonomisi içerisinde çok büyük bir rol oynuyor. Şimdi bu başlarken söz ettiğimiz Güney Afrika'nın yatırım planı çerçevesinde Eskom'un şey yapması, var olan kömür santrallerini iyileştirmesi ve yeni kömür santralleri yapılması, Dünya Bankası'ndan bu santrallerin desteklenmesi yönünde destek isteniyor, mali kaynak isteniyor ve istenen Dünya Bankası'ndan istenen yalnızca kaynağın toplam miktarı da 3.75 milyar dolar. Çok, yani, çok büyük bir Çok sayına. büyük bir para, evet. 4 milyar dolara yakın bir paynak ve asla çıkarılmaması gereken, tam tersine toprağın altında bırakılması gerektiğini net bir dille bütün bilimsel raporlardan öğrendiğimiz kömürün çıkarılıp yakılması için, yeni termik santraller için. Yeni termik santraller için. E bu 3 tane bileşeni var bu paranın ya da 3 yere gidecek bu para. Bunlardan bir tanesi 3 milyar dolarlık bir para bu Medupi adında bir e, santral, termik santral kurulacak. Ve bu da çok büyük bir termik, kapasitesi, e, çok büyük olan bir termik santral. 4800 megawatt e, kurulu güce sahip olması e, öngörülüyor bu santralin. Bu santralin kurulması, çalıştırılması, işletilmesi için isteniyor bu 3 milyar dolar. Tek bir santral. Tek bir santral ve 4.800 megawatt kapasitesinde olacak. Dünya, dünyanın en büyük santrallerinden biri olmalı herhalde. Evet, çok dünyanın büyük santrallerinden bir tanesi olacak. Türkiye ile karşılaştırıldığında hani örnek vermek gerekirse şey var afşin Albistan santrali. Evet. Onun iki tane şu anda çalışan şey var biliyorsunuz santrali. Onun ikisinin toplamından da büyük bu bir tane santral evet. e, kurulacak olan. Hatta e, Guardian'da e, geçen günlerde çıkan bir yazıda İngiltere'deki iki santralden iki e, termik santralin gücünden daha büyük olduğu ve onlardan daha fazla e, sera gazını atmosfere bırakacağı e, bilgisi yer alıyordu. Ve bunu Dünya Bankası destekleyecek. Dünya Bankası'nın desteklenmesi isteniyor Güney Afrika tarafından. İkinci bileşen bu termik santralde ve başka termik santrallerde kullanılmak üzere çıkarılacak olan kömürün, işte maden yatağından kömürün çıkarıldığı yerden termik santrallere taşınması için demir yolu yapılması. Hmm şey de var. Bütünleşik bir <gülüyor> proje düşünülmüş evet, durumda. Kompleks bir şey bir komple. şeyden en başından en sonuna kadar bütün aşamaların Dünya Bankası tarafından finanse edilmesi isteniyor. İşte küçük bir miktarı da 260 milyon dolarlık gibi küçük bir miktarı da yenilenebilir kaynaklar için isteniyor Güney Afrika tarafından. Ne kadar? Oluyor? 100 megavatlık bir rüzgar ve 100 megavatlık bir Güneş e, santrali. E, bu 260 milyon dolar bu toplam 3.75 milyar, milyar doların içinde e, çok küçük bir şey pay oluşturuyor bu. Yani koskoca Güney Afrika'da bu bütünüyle güneşler içindeki bir ülkede 100 megawattlık bir güneş. rüzgar ve 100 megawattlık rüzgar e, güneş, güneş e, yatırım yapılacak yalnızca. Gerisi Hepsi bu, kömürün, kömür ve demir o Kömürün taşınmasına gidecek o, e, Akşamları da Adam gönderip masaj da yaptırsınlar Bari kendilerine Dünya Bankası'ndan özel masörler de Gönderilmesini talep etselerdi Şimdi Dünya Güney Afrika Hükümeti'nin resmi görüşüne göre Aslında bu para İhtiyaç duyulan paranın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. 50 milyar dolarlık bir kaynak arayışı söz konusuymuş bu şirketin, Eskom şirketinin ve bunun bir kısmını da hani başka yerlerden de kaynak arıyorlar ama bu yaklaşık 4 milyar dolarlık kısmını Dünya Bankası'nın desteklenmesi, desteklemesini istiyorlar. Fakat bu proje şu anda çok tartışmalı bir noktada. Galiba yarın Dünya Bankası şey yapacak. Bununla ilgili kararını verecek. Aa, ee, öyle mi? Ha, takip edelim o zaman. Evet. Şu açıdan da önemli. Çok güçlü bir muhalefet hareketi de bu projeyle birlikte ortaya çıktı. Yalnızca Güney Afrika'da değil, Afrika'daki çok sayıda çevre örgütü duyarlı gruplar uluslararası alanda bir kampanya yürütüyorlar şu anda. Dünya Bankasına mektuplar yazıyorlar, şeylere Dünya Bankasına para aktaran zengin ülkelerde kampanyalar yürütüyorlar ve öteki çevre kuruluşlarında kendilerini destek olmaya çağırıyorlar. Bu projenin kesinlikle Dünya Bankası tarafından desteklenmemesini istiyorlar bu kuruluşlar. çeşitli nedenleri var ile ilgili hani en başta şimdiye kadar konuştuğumuz gibi tabi bu, bunun çok yat, yanlış bir yatırım olması çevre açısından Güney Afrika'nın iklim politikası hani açıklamış olduğu resmi iklim politikasıyla çelişiyor olması gibi nedenler yanında ekonomik nedenler var paylaşımla ilgili nedenler var şimdi bu şirket tekel gibi faaliyet gösteriyor olduğu için Güney Afrika'da fiyatları belirlemek konusunda da önemli bir rol oynuyor daha yakın bir zamanda enerji fiyatlarını artırmak, elektrik fiyatlarını artırmak gibi bir şey var. Ama Anapol'de zaten onun için evet, istediği gibi. Evet, söz konusu. Ve bu şeyler çevre kuruluşları, projenin desteklenmesini istemeyen çevre kuruluşları, yapılacak olan yatırımın aslında Güney Afrika'da elektriğe erişim, yani enerjinin yaygınlaştırılması gibi bir amaca değil. Aslında çok uluslu şirketlere, Yabancı yatırımlara para aktarmak anlamına geleceğini söylüyor. Çok çok muhtemeldir tabi. Yani ama muhtemelen şirket ve onunla beraber çalışan hükümette. Ben bu konuyu pek bilmiyorum ama daha önceki kıyasladığı şeylerden analoji yapacak olursak vakalardan herhalde Güney Afrika'nın karanlıkta kalmasını mı istiyorsunuz siz yoksa karşı çıkarak diye ya da Kara Afrika'yı karanlığa mı boğmak istiyorsunuz diye kalkınmamızı mı engellemek istiyorsunuz diye herhalde gerekçeler üretiyorlardır. Hiç görmedim meseleyi ama. Yani. Daha, daha öteye gidiyor hem şey, Güney Afrika hükümeti hem de Dünya Bankası karanlığa gömülmek yanında. Biraz da acite ederek eğer bu şey yapılamazsa bu proje uygulanamazsa, bu termik santral yapılamazsa büyümeyecek iş kaybı olacak, yeni iş yaratılamayacak diyor. Onun da ötesinde işte okullar, hastaneler, bütün öteki gerekli Tabii, temel Allah. hizmetler sağlanamayacak Güney Afrika diyor, Afrika'da diyor. Hatta Güney Afrika'nın Maliye Bakanı, işte Mart, 22 Mart'ta Washington Post'ta bir yazı da yayınlamış bu konuyla ilgili olarak. Hani konunun ne kadar ciddi olduğunu bir göstergesi bu aslında. Ve şunu iddia ediyor bu yazısında yalnızca Güney Afrika'da değil Güney Afrika'nın ve bu eskom şirketinin enerji sağlamış olduğu komşu ülkeler işte Zambiya'da pardon Namibya'da Zimbabwe'de Bosna'da birkaç ülke daha var. Bu ülkelerde de işte okullara, hastanelere, işletmelere şey sağlanamayacak, elektrik sağlanamayacak. Çünkü bu ülkelerde çok büyük ölçüde bu Eskom şirketin üretmiş olduğu şey bağlılar, bağımlılar, elektriğe bağımlılar. Biraz daha genişletmiş oluyor şeyin alanını. Dünya Bankası'nın başında müdürü kim şimdi? Paul gitmiş gitmişti yolsuzluktan dolayı. Zorlik galiba. Zorlik o da çok tanınmış bir... Sima ve evet serbest ticaret neo liberalizmin amansız savunucularından Pauzo evet getirildi. Ee, bu çevre kuruluşlarının söyledikleri şey şu, e, geri dönecek olursak oraya aslında hani yoksullara enerji ihtiyacı o, içinde olanlara gitmeyecek bu e, şeye gidecek daha fazla işte Güney Afrika'da yatırım yapan şirketlere faaliyet gösteren şirketlere ucuz enerji sağlanması anlamına gelecek çünkü e, halka sunulan fiyatla şirketlere sunulan fiyat arasında Elektriğin e, fark varmış yani Güney Afrika'da. <gülüyor> büyük ölçüde onları e, desteklemek üzere, onların şeylerini, faaliyetlerini faaliyetlerinin ucuzlatmak için aslında üretilmiş olacak bu şey diyorlar, elektrik diyorlar. E, i̇lginç olan şey ise Dünya Bankası'nın yaklaşım bu konuda tarafsız kalmak beklenir, Dünya Bankası'nın kendi önüne gelmiş olan böyle bir şeyle ilgili konuyla ilgili olarak karar verme aşamasında halbuki onlar da Dünya Bankası'da bir açıklama yaparak e, bu projenin desteklenebilir olduğunu söylemişler. Evet. Gidişat gayet net anlaşılıyor. Türkiye'nin nasıl oy kullanacağını da yarın mı öğreneceğiz artık? Türkiye şimdi bununla ilgili olarak oy kullanacak mı ondan emin ondan değilim. Değil Çünkü o iklim temiz teknoloji fonunun kurulunda Türkiye. Bu galiba daha genel bir Dünya Bankası karar alma sürecine tabi. Ama bu nasıl oy kullanacakları önemli olan iki tane ülke var. Bunlardan bir tanesi Amerika, bir tanesi de İngiltere. Şimdi Amerika'nın çekimsel oy kullanması e, bekleniyor. A, çünkü daha Aralık ayında Amerika'nın hazinesi bir rehber yayınlayarak e, uluslararası kuruluşların, e, kalkınma yardım veren kuruluşların işte Dünya Bankası da içinde olmak üzere e, şey verirken, e, gelişmekte olan ülkelere kaynak aktarırken enerji konusunda e, kömüre değil, Mümkün olduğunca öteki yenilenebilir kaynaklara, kaynak aktarması yönünde bir şey var, irade beyan edilir. E, o zaman zırhı. niye çekimserde karşı çıkmıyor acaba? Şu ana kadarki açıklamalar çekimser kalacağı yönünde. Halbuki yani, kaç, yani 4.800 MW'a karşı 100 MW gibi deli saçması bir durum var. İşte bu noktada başka bir ülke kritik hale geliyor İngiltere, Amerika'dan sonra en fazla Dünya Bankası'na kaynak aktaran şey olarak ülke olarak İngiltere'nin ne yönde oy kullanacağı, bu kararın nasıl çıkacağını, Dünya Bankası'nın parayı verip vermeyeceğini belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor. O nedenle de bu kuruluşların İngiltere'deki çalışmaları büyük önem taşıyor. Fakat öbür taraftan başka bir şey daha var. Bir grup daha var. Çin, Hindistan gibi ülkeler. Onlar da Dünya Bankası'na baskı yapmaya başladılar. Çünkü onlar için de önemli bir karar olacak bu verilecek olan Eskom'la ilgili karar. O zaman onlar da isteyecek. Evet yani Amerika'nın böyle bir açıklama yapmasını zaten kabul edilemez buluyorlar. Ve Dünya Bankası buna para vermezse kendilerine de para vermeyecek uzun vadede. Hani Çin'de temiz kömür yatırımları konusunda önemli bir şey. Pazar durumunda şu anda Dünya Bankası'nın kaynakları Çin'e de gidiyor. Ama Çin ve Hindistan bayağı kaygılı görünüyorlar şey konusunda. Evet bunu takip ederiz yarın. Süreyi de bitirirken bir de... Türkiye'ye evet. geçelim. Şimdi bu fonlar oluşturulurken... Türkiye aslında şeyde yoktu, Glynugas'taki şeyde zirvede yoktu, G8 artı beş diye adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin de G8'e iklim bağlamında davet edilmesi söz konusuydu. Fakat daha sonradan bu fonların yönetim yapıları oluştururken Türkiye gelişimlerde bulunarak şeyin içinde yer aldı, Temiz, Kalkınma, pardon, Temiz Teknoloji Fonu'nun yönetiminde yer aldı burada da tabii tartışmalı olmaması için Dünya Bankası şöyle bir yol izledi. Şeyi oluştururken, yönetimi oluştururken yalnızca Dünya Bankası'nın en fazla eleştirilen yanlarından birisini de ortadan kaldırmak için bir ölçüde iklim bağlamında yalnızca donör ülkeler yok şeyin içinde yönetim yapıların içerisinde şeyden yararlanacak olan bu fonlardan yararlanacak olan ülkelerde var işte Amerika, İngiltere, İsveç gibi Avustralya gibi zengin ülkelerin yanında Mısır, Türkiye Hindistan, Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde fonun yapısında bulunuyorlar fakat şeyin içinde yok Türkiye, stratejik iklim fonunun içinde yok, temiz teknoloji fonunun içinde bulunuyor yönetim yapısının içinde bulunuyor Türkiye'nin önemli bir şeyi daha var, özelliği daha var bu fonla ilgili olarak. Yatırım planı, temiz teknoloji yatırım planı ilk hazırlanan ve ilk kabul edilen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Şu geçen sene Ocak ayında hazırlamış olduğu şey yatırım planı fon yönetim tarafından onaylandı, kabul edildi. Ayrı etendi somut proje yani o yatırım planına dayalı olarak somut proje üreten ilk ülkelerden bir tanesi Meksika ile birlikte e, ilk defa hani şeyi kabul edilen projesi kabul edilen e, ülkede Türkiye olmuş durumda bu bağlamda e, şeyle karşılaştırıldığında Güney Afrika ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin fondan yararlanma amacının daha fazla yenilenebilir e, enerji sektörüne dönük olduğu görülüyor. Fakat burada da şey var, çarpıcı bir özellik var. Özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla Dünya Bankası'ndan ve bu Temiz Teknoloji Fonu'ndan para istiyor Türkiye. Şu ana kadar yine, Güney Afrika ile karşılaştırıldığında da çok düşük bir miktar Türkiye'nin kullanacağı para. 400 milyon dolar gibi bir şey alıyor, para alacak şeyden. Bu Temiz Teknoloji Fonu'ndan. Fakat bunun yanında Dünya Bankası'ndan, Uluslararası Kalkınma Bankası'ndan, Arpa Yatırım ve Kalkınma Bankası'ndan da e, şeyden bu projelerine destek alması söz konusu olacak. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği işte özel sektörde e, uygulanmak üzere böyle bir projesi var. E, bu şeylerde gelen paralarla Dünya Bankası ve bu fon vasıtasıyla gelen paralar da İki tane banka vasıtasıyla kullanılarılacak Türkiye'de İktisadi kalk, e, Sanayi Kalkınma Bankası ve e, Türkiye Kalkınma Bankası e, vasıtasıyla kullanılarılacak e, temiz teknolojilere, daha doğrusu enerji verimliliğine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen özel sektör kuruluşları bu iki bankadan şey yaparak hibe alarak kredi alarak. Şey yapabilecekler. Yatırımlarını destekle, destekleyebilecekler. Çarpıcı tabii dikkat edilmesi gereken bir nokta. Dünya, Güney Afrika ile karşılaştırıldığında fosil değil. Öteki yenilenebilirlere ağırlık veriyor Türkiye. Bu kendi. pozitif bir şey pozitif bir şey. Fakat öbür taraftan gene Türkiye'nin gündeminde önemli bir sorun olan HES'ler devreye giriyor. HES'ler Evet. şeyde yatırım planında Türkiye'ye yenilenebilir sektörleri sıralarken hidroelektrik santrallerine de yer veriyor. Güneş, rüzgar ve jöterman yanında. Evet, Fakat... Onu yenilenebilir saydığı gibi Ilı Su Barajı'nı da öyle sayıyor. Ilı da öyle sayıyor. Fakat büyük... Iı, Büyük hidroelektrik santrallerini desteklenecek faaliyetler kapsamında saymıyor. Şöyle ilginç bir şey var, orada not var. Ee, Türkiye'de özel sektör zaten büyük hidroelektrik yatırımlarını yapabilecek kapasiteye ulaşmış durumda desteklenmesine gerek yok diyor. Ee, şeyler, daha küçük ölçekli. Hidroelektrikler, santraller, HES'ler desteklenmesi daha önemli. Coğrafi olarak bu HES'lerin yayılımının genişletilmesi için, yani Türkiye'nin her yerinde HES yapılması için aslında. Evet, evet. Bir Ekosistemin çok ciddi bir tehdit altına alınmasıyla eş değerde bir şey tabii o karar şey yapılmamış, üzerine hiç konulmamış akarsu kalmamış olacak böylece. Evet, bir şey. Türkiye'de. Ya. Hani bu bir tarafıyla iyi, olumlu ama öbür taraftan da izlenmesi gereken bir yanı var şeyin. Türkiye'nin temiz teknoloji fonundan yararlanmak yönündeki planlarının. Evet, bir de Türkiye'ye ilgili bir nokta daha vardı elimizde. Çok kısa bir dakika kaldı ama hatta açtık süreyi. Yani şu resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle katı akıt kentsel atık ve diğer atıklarla ilgili yönetmelikten bahsetmiştiniz. Bir kelimeyle de ondan bahseder misiniz? Evet, atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik 26 Mart'ta yayınlandı resmi gazetede. Şimdi bu yönetmelik Alfa Birliği çevre hukukuna uyuma açısından önem taşıyor Türkiye'de Kata, düzenli depolama alanları direktifi var arfa birliğinin bunun Türk hukukuna aktarılması amacıyla çıkarılmış olan bir yönetmelik bu ee, yönetmeliğin bazı kısımları zaten yani düzenlemiş olduğu konulardan bir kısmı daha önceki mevzuatla düzenlenmişti. Hani katı atıklarla ilgili yönetmelik, tehlikeli atıklar, tabi atıklar ve amalaj atıkları yönetmeliği bu yönetmeliğin bir kısmını düzenliyordu. Ee, en önemli yanı bu şeyin. E Yeni yönetmeliğin ve dolayısıyla ortaya çıkan yeni düzenlemenin artık bütün atıkların düzenli atık, düzenli depolama alanlarına depolanacak olması, hani vahşi depolamanın bu yönetmelikle ortadan kaldırılacak olması söz konusu bu olumlu bir gelişme özellikle de son yayınlanan şeylere baktığımızda, rakamlara baktığımızda hala büyük bir sorun olduğunu görüyoruz bunun Türkiye açısından. Atıkların nerelerde depolandığı, nerelerde bırakıldığı açısından rakamlarda. %50'si Türkiye'deki atıkların hala işte vahşi depolama diye adlandırılan belediye çöplüklerinde yani hiçbir önlem evet, alınmamış, yer altı sularına, yer altı yer sularına karışan, hava keleliğine Havakele neden olan ne? çevre ve insan sağlığını tehdit eden şeylerde vahşi depolama alanlarına toplanıyor hala. Bir ilerleme tabi %45'e yakın bir miktarın artık düzenli depolama sahalarında depolandığı belirtiliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun 2008 ile ilişkin istatistikleri çerçevesinde. Şimdi bundan sonra bu yüzde alanın şeyi mümkün olmayacak. Kullanılması söz konusu olmayacak. Bu çöplerde şeyde depolanacak düzenli depolama alanlarında toplanacak. Tabii çok geniş şeyleri var, özellikleri var bu şeyin. O, devamımızda ama, tabii konuşacağız. dikkat çekici tarafı sizinle de konuştuğumuz dün. Bu düzenli depolama alanların nerelerde kullanan, kullan, yapılabileceğine dair e, düzenleme biçimi, yani yer seçimiyle ilgili. E, şöyle diyor yönetmelik, e, düzenli depolama alanları 3 sınıf ayrılmış durumda. Bunlardan bir tanesi tehlikeli atıklarla ilgili. iki tanesi de tehlikeli olmayan e, atık sınıflarının depolanabileceği yerlere ilişkin. Şimdi bu tehlikeli atıkların depolanacağı düzenli depolama alanlarının Yerleşim yerlerine uzaklığı en az bir kilometre olacak diyor yönetmelik. Tehlikeli olmayan atıklar için de yerleşim yerlerine uzaklık 250 metre olabilir. Bu şehirler için de mi söylüyor? Bu şaka ediyorlar herhalde. Birilerinin dalga geçiyor olması lazım. Çünkü ne demek bir kilometre İstanbul gibi bir yerde mesela. Ne anlam ifade eder ki? Hani şaka ediyor olmasalar bile uzak görüşlü olmadıkları, yani yakın görüşlü bile değiller aslında. Hani kentlerin gelişim, dinamiklerin dikkate almayan, yerleşimlerin... 250 metre mi? Dikkati <gülüyor> almayan, aynı zamanda da hani kendisinin sağlamaya çalıştığı güvenli atık depolama koşulları açısından bile risk oluşturabilecek bir mesafe bu. 250 metre... Hem gerçekçi değil hem de ıı, uygun değil yani tehlike şeyler açısından bakıldığında. Evet süreyi doldurduk ama bunun üzerine daha etraflıca konuşma imkanımız olacaktır sanıyorum. Devam edelim. Devam edelim. Bağlantılı başka yönetmelik değişiklikleri de var. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Semra Cerit Mazlum'la İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Açık Gazete. Evet Açık Radyo 949, açıkradyo.com ve onun Açık Gazetesi saat 9.45 15 var. Bir çeyrek var. Onun programında bitmesine biraz da sarkıtırız Herhalde ve devam ediyoruz. Demin konuştuğumuz konuların devamı olarak da Su barajı ile ilgili tartışmalar sürüyor diye bir haber var. Dorian Jones yazmış, kaleme almış bu haberi. Haber raporunu Voice Amerika'da 3 milyar 800 milyon kilowatt saat elektrik üretmesi planlanan su barajı diyor. Ve tabii ki Güneydoğu Anadolu'nun ekonomisini canlandırmayı amaçlıyor ama tartışmalar da var. Ve Recep Tayyip Erdoğan gayet kuvvetli bir eleştiri getirerek... ...Türkiye'nin en uzun ve en tartışmalı inşaat projelerinden birini bitirme sözü veriyor... ...ve çevreciler kalkınmasını istemiyorlar bu bölgenin nasıl bir anlayışsızlıktır diye şikayet ediyor. Dicle üzerine kurulacak Ilısu Barajı'nın çünkü elektrik üreteceği gibi diyor haberde. Washington Amerika haberinde Türkiye'nin en yoksul bölgesinin topraklarını sulayacak diyor. Yalnız baraj projesi Türkiye'de beş başbakan eskitti... Uzmanlara göre Başbakan Erdoğan işleri rayına koyan güçlü lider imajı vermeye çalışıyor. Yani 50 bin kişiyi göçe zorlayacak. 3000 yıllık Hasan Keyfi tamamen ortadan kaldıracak, sular altında bırakacak bir medeniyeti. Ve Doğa Derneği'nden güvenekende gelecekteki hidroelektrik santral projelerinin HES'lerin kaderini de belirleyeceğini söylüyor yani Dicle Nehri'nin 400 kilometrelik bölümünde ekosistemi sular altında bırakıp bölgede su döngüsünü tamamen değiştireceğini savunuyor. Yani hem tarihi hem ekolojik olarak büyük bir felaket olacağını belirttikten Eken de diyor ki önceki barajlardan bir sürü ders alındı, hiç ders alınması gerekirdi demek istiyor herhalde. Hiçbirinin beklenen ekonomik getiriyi sağlamadığı gibi çevreye de büyük zarar verdiğini hatırlatıyor. Ee, böyle bir durum. 2013 yılında tamamlanıp hizmete girmesi bekleniyormuş ama bu nasıl olacak? Merakla e, bekliyoruz tabii. Ee, öbür yandan da Bankimun da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Aral Gölü'nün üzerinden uçtum diyor. Taşkent'e Taş Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov'la da görüşmeye gitmiş ama başkente uğramadan önce Aral üzerinden uçmuş ve yıllardır duran tekne enkazlarını, leşlerini ve kısa bir zaman öncesine kadar balık avlanan yerlerde develerin gezdiğini görünce gözlerine inanamadığını söylemiş. Şaşırmış. Ama buna rağmen de Özbekistan'a Orta Asya barış ve istikrara katkı getireceği için de övmüş, teşekkür etmiş. Haberlerimiz böyle. Genellikle Avustralya'da da bu korkunç bir yani dünyanın en büyük ve benzeri olmayan büyük mercan resifini tehlikeye sokan Şenden gemisi karaya oturmuş, kırılabilir de deniyor. Gereken rotayı da izlememiş, izlemesi gereken rotayı neden izlememiş? Neden? Pilot almamış. Neden pilot almamış? Çünkü 8 bin 10 bin dolar arasında masrafı varmış. Kömür işletmecisi şirketlerinde, nakliye şirketlerinde böyle bir parayı ödemek istemiyorlar. Ne olacak? Dökülürse dökülür. Diyorlar. İlginç bir durum var. Orada da tıpkı Boğazlar Sözleşmesi'ne göre olduğu gibi Türkiye'de de gördüğü gibi pilot almak ihtiyara bağlı. Yani serbest anlaşılan. almayınca Almamış bu gemide Şenli'nin bir de ve böyle gitmiş. Peki geçelim Kanadolu'na. Geçelim. Eee Sabih Kanadoğlu işte e, 12 Eylülcüler yargılanamazlar e, diye bir şeyler söyledi. E, söylediklerini önemsemek ve ciddiye almak gerekiyor biliyorsunuz. Kanadoğlu söylüyorsa e, ardından gerçek haline alıyor üç aşağı beş yukarı. Cumhurbaşkanı seçimleri sırasında bunu fark etmiş idik. Eee Yargıtay Onursal Başsavcısı olarak Sabih Kanadoğlu dedi ki ne demek e, yargıda umursal başsavcısı? Ya işte hani Fahri Doktor'a gibi bir şey benim anladığım. Oluyor ya. Evet, ama bu büyük bir önem atfetmemize yol açıyor hepimizin. Sana ben şimdi açık gazete onursal muhabirliği ünvanını da versem hı hı. sözün daha çok dinlenir mi? Volkan'la birlikte size versem? Yani bence o olma ihtimali var veya cumhurbaşkanı konursal bilmem nesi, Hiçbir görevimiz olmayabilir ama işin içinde cumhurbaşkanı geçince işe yarar. Ben mesela Zeytinburnu'da bir e, saha çalışması için bulunurken e, evlere girmemiz gerekiyordu tek tek. E, giremiyorduk haliyle. İstanbul Üniversitesi diyorduk tonlamayı e, polis gibi yaparak işe yarıyordu. Ona benzeyen bir durum büyük ihtimalle. Yani hayatta yer yer kullanılabiliyor bu tip şeyler. Onursal açık radyocu filan dedim mi tabi akan sular durur değil mi? Yani bir kere devletli bir şey. Yani bence buradaki önemli olan şey onursal kelimesi değil. Yargıtay, başsavcı gibi kelimeler evet. geçiyor olması onursalara da kaynıyor. Ee, böyle ama işe yarıyor mu? Köküne kadar işe yaradı. Çok açık. Şimdi İzmir'de bayağı bir panel yapmışlar. Yarsav ne? Eski Yargıçlar ve Savcılar Derneği'nin başkanı. Yarsav hala duruyor da başkan Ömer Faruk Eminaoğlu artık başkanı değil. Yerine bir kadın adını şu anda hatırlayamadım. Deniz galiba ama ben de hatırlayamıyorum. Var. Buca Belediyesi'nce düzenlenen Anayasa Değişikliği ve Yargı Bağımsızlığı isimli panelle konuşmuşlar. Anayasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve demiş ki geçici 15. madde anayasadan çıkarılarak 12 Eylülcülerin yargılanmasının önünün açılacağı düşüncesi Aşılamaya çalışıyorsanız bu ayıptır demiş. Ayıptır mı? Ayıptır. Hukuk hukuk konularının tartışıldığı bir panelde ayıptan mı bahsedilmiş? E, ayıplı mal diye bir şey hukukun konusu değil mi? O ticaret hukuku. konusu. Anayasa Pardon. hukukun değil pek. Pardon ben yani hukuk konusunda çok engin bir yere sahip değilim biliyorsun. Hani ben dedim ki herhalde bu da hukuki bir durumdur. Ee, Kanadolu ve Emin Ağoğlu bir... Grup genç tarafından niye bunlara bir grup genç bunların adı yok mu örgütlenmiyorlar mı öyle bir grup genç hadi protesto edelim edelim edelim deyip herhalde protestoya başlamışlar değil mi? Neyse darbeciler bucadan defol sloganı atmaya başlamışlar. Salonda bulunanların tepkisi ve güvenlik görevlilerin müdahalesiyle salondan ayrılmalarıyla son bulmuş geleneksel Türkiye protestoları. Evet onlar da bir bekleseler ne diyecek diye. O da iyi olabilirdi tabii. Yok, gerek yok. Belli ki e, hain, bölücü vesaire vesaire vesaire bir durumla karşı karşıya ya hiç hain, olmadı. Provokasyon. Ya da darbeci oluyor ama şey de onlar da darbeciler diyor. Sonunu bitirmeden konuşuyorlar. Belki darbe çıkmayacaklar diyorsun. Yani Doğru. en azından demokratik fili kadar demokratik olamıyorum bazen ama e, belki de öyle sonunu bekleyip sonra slogan atmak lazım. Evet. Doğru belki de ee, yani Aynen öyle yani neden mesela ayıptır diyesin slogan atmaya da lüzum yok aslında yani söz alıp mesela yani ben soru olsa, sorabilme hakkın genellikle olmuyor bu tip panellerde niye e, elini Aynen, kaldırabilirsen buyurun demiyor kimse e, o zaman sen de ısrarla sorabilirsin neyse bunun yani çok uzun bir tartışma ama ben bu böyle slogan atıp sonra toplantı terk etmenin de faydalı çok fayda verdiğini Düşünmüyorum şahsen. Neyse. Yok terk etmemişler zaten. Şutlanmışlar. Geleneksel olan kısmı evet. bu. <gülüyor> Genellikle bu tip toplantılarda eğer aynı fikirde değilseniz bu salonun dışına çıkarttığınızda sonuçları. Ama yalnız aynı fikir meselesi değil şimdi burada. Bu, e bu insanlar da e, demokratik olmayan bir müdahalede bulunuyorlar doğrusu. Kon sözünü bile... Konuşmacının konuşmasını yapmasını beklemek gerekir konuşma. Panelse bu. Konuşmanın neresinde olmuş bu olay bilmiyoruz. Ama neyse geçelim bunu. Ee, belki de sonunda yapmışlardır. Kanadolu panelde yaptığı konuşmada demiş ki Anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında ve doğrudan bakanlar kurulu tarafından da demeyi daha iç bir kabine tarafından hazırlanması ve son sözün başbakan tarafından söylenmesi herhalde anayasanın 105, 175. maddesine aykırıdır demiş. Hmm. Yine geldik anayasayı değiştiremezler e, kısmına. Neyse oradan düz devam ediyorum. Geçin, evet. Geçici 15. maddenin anayasadan çıkarılması da olmaz demiş. Demiş ama ondan önce zaten şunu söylüyor. Halkoyuna başvurulması halinde anayasa değişikliği tartışmasından çok... ...mevcut siyasi iktidara evet ya da hayır algılamasına dönüşeceğini... E, herkes istediği yerden tutuyor anladığım kadarıyla. Halkın da bu sebeple hayır oyu kullanacağını öne sürmüş. E, yani niye öyle algılanacak orasını bilmiyorum. Hayır mı der insanlar, evet mi der orasını bilemeyeceğim ama hani e, böyle algılanacağına dair e, yorumun ne üzerinden yaptığını tabii kendi biliyordur. Çok daha deneyimli bir insan. Şeyi de anlayamadım ben. İlginç bir şey var orada. Geçici 15. madde. Nedir bu geçici 15. maddesi anayasanın? Yani darbeyi yapanların ...yargılanamaması, hiçbir şekilde suçlanamaması ve yargılanamasını garanti altına alan bir madde. Şimdi bu maddenin anayasadan çıkarılması gerekir mutlaka demiş aslında Kanadolu. O hükmün yer alması çağdaş bir demokrasi için ayıptır, utanılacak bir olaydır demiş. Ancak diye devam etmiş... Hı hı. 15. madde anayasadan çıkarılarak 15-12 Eylülcülerin yargılanmasının önünün açılacağı düşüncesini aşılamaya çalışıyorsanız bu da ayıptır demiş. Niye? Çünkü halkımız %91 küsurla anayasaya evet dedi demiş. Demeyenler de dipçiyi yedi demiş mi? O darbeyi yapanların tüm sorumluluklarını hem cezai hem idari hem mali hem hukuki olarak ortadan kaldıran bir hüküm anne geldi ve inanılmaz derecede ilginç bir mantıkla devam etmiş. Hukuk devleti bir hafta dahi zaten bunu yapamaz. Yani ben seni affetmiştim ama bugün vazgeçtim seni yargılayacağım diyemez demiş. E, ya bence hukuk olayını anlamış ama adaletten çakar. Hayır hukuk olayını da anlamış olduğundan... Herhalde biliyordur ya. E peki daha önce bu bu mikrofonlardan en az... En az 3 Latin Amerika ülkesinde okuduk. Arjantin'de Şili'de aynı benzer maddeler, juntalar oralarda da vardı. Bir zamanlar Latin Amerika'da darbeden geçilmiyordu zaten kayıp annelerini malum. Arjantin'den Plaza de Mayo Mayıs anneleri Mayıs meydanı annelerini Şili'de Pinochet'in 30 bin kişinin işkenceden geçtiği, 3 bin kişinin öldürüldüğünü de biliyoruz. En az işte aynı şey Brezilya'da ve başka ülkelerde de ceryan etti. Ve ondan sonra da bu yargılanamazlar denen şeyler daha yeni okuduk. yani Ve şimdi hapisteler içerideler yani bir kısmı o generallerin ilerlemiş yaşlarına rağmen. Dolayısıyla yani bunun hukuki olarak ben vicdan meselesini tamamen bıraktım. Yani bir kanun çıkarıyorsun... Anayasaya madde şey yapıyorsun. Bundan sonra bu suçları işleyenler asla yargılanamaz diyorsun. Hı hı. Ve o hukuk devletinin gereği olarak orada kalıyor ebediyen. 30 senede geçse, bin senede geçse kimse değiştiremiyor öyle mi? Ve bu hukuki bir mantık oluyor. Ya Bu durumda mesela ben e, şunun da hukuki olduğunu anlayabilirim değil mi? Mesela ben e, hafif mafyozo bir kişi olarak e, elimde silahımla gelip sana bir sözleşme imzalattırsam ve... E, Bundan sonra malım mülküm benimdir diye sen güzelce onu imzalasın artık bir hukuki belge olduğuna göre aramızda e, silahmış öyle. milahmış bunlar geçerli olmaz efendim. Halkımız e, Ömer Bey evet demiştir malları avinindir diye geçeceğiz değil mi? Evet, çünkü ortada evet. gayet olan şey bu milletin kafasına silah dayayıp on binlerce insan, insanı işkencehanelere alıp sonra da halkımız %91 evet demiştir diye devam eden bir hikaye anlatıyorsa Kanadoğlu. E, anlatması hakkıdır, o dönemin insandır en nihayetinde. Ama hani e, yok artık yani, demek ki de herhalde bizim hakkımız. Yani halkın yüzde 91 küsurlarını anay anayasaya evet dediği doğru ve ama yani bu çok çok uzun bir tartışma konusu işte o, o zamana kadar getirilen şeylerin, olayların korkunç sokak olaylarının bıçakla kesilir gibi durmuş olmasından tut zarfların içinden şeffaf zarfların içinden hayır oylarını mavinin açıkça görülmesine ve anayasa değişikliği referandumuna cumhurbaşkanlığının da eklenmesine yani ikisine birden oy verilmesi gibi hukuki bakımdan en az garabet denebilecek ve hukuksuzluk hatta denebilecek şeylere de e, göz yumup ama Böyle bir hukuk devletinde ben seni affetmiştim ama bugün vazgeçtim seni yargılayacağım diyemez. Sözünü nereden, neye tamallendirdiğini anlayabilmiş değilim. Ama o da zaten yargıta başsavcısı değil onursal başsavcısı. Üstüne durmak biraz psikolojik bariyer <gülüyor> sebebiyle oluşan bir durum. E, oluyor böyle şeyler ama yapacak pek bir şey yok. Yani bir yandan da e, bunları konuşmak gerekiyor. Benim mesela takıldığım şeylerden biri de o geçici 15. madde tartışmalarının bütünüyle ilgili. Ee, geççi 15. madde aslında MGK'yı yani işte darbeyi yapan e, or generalleri ve e, bir grup üst düzey darbeciyi koruyor. Ancak alttakilerin hiçbirisi bu korumanın kapsamında zaten değiller. 12 Eylül'den beri e, 80'den 2010'a baya bir vakit geçmiş durumda. Hadi 80'i geçelim 90'dan sayalım. Hani o 10 sene karambol olsun. Fazla sıkıştırma Sacit Kayasu'nun başına gelenleri de hatırlayacaksın. Tabii ama o Kenan Evren'le ilgili yapmıştı. Halbuki ama tonla sonra işkenceci İnsan tonla mahkemesinden kurtardı sonra. Tabii, yani. evet. Ee, ama şeyleri şeylerle ilgili hiçbir dokunulmazlık yok. Yani Diyarbakır cezaevinde işkence yapanlarla ilgili hiçbir dokunulmazlık yok. Bunlara göz yuman doktorlarla ilgili hiçbir dokunulmazlık yok. Ee, aslında bunlarla yüzleşmek gerektiğini de hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü evet. Kenan Paşa tek başına bu işi yapamazdı. Yani o kadar abartmayalım. Durumu da bir başka gerçeği için Anlayabilmek için gerekli. Hani bu saatten sonra büyük ihtimalle e, cinayet haricindeki suçlar, belki cinayetler bile zaman aşımına girmiş olabilir. Ama e, yüzleşmek gerektiği, kimin kime ne ettiğine dair en azından özür dilemesi gerektiği çok açık. Şüphe bile yok o konuda. Hani bu ya. kısımlarında hiç konuşmuyoruz. Makrosunda kalıyor mevzunun diye böyle e, gaz yaptı bende. Bir de Anayasa'dan bahsetmişken Açık Görüş ekinde Star gazetesinin dün. Ee, oldukça e, ayrıntılı bir yazı vardı. Mutlu uzlaşı yoktur diye anayasa hukuku profesörü Ergun Özbudun'un e, yani ilginç bir yazı e, şöyle diyor. Yani gerçekten normal bir Batı demokrasisinde tartışma konusu bile olmayacak. En fazla rasyonel ve uzlaşmacı diyaloglarla kısa zamanda çözülebilecek hususlar. Türkiye'de derhal şiddetli ideolojik çatışmaların konusu haline geliyor. Önerilerin içeriği değil, kimin önerdiği ön plana çıkıyor. Konuya da ideolojik gözlüklerle bakıldığı için de evrensel kavramlar işte yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, parti yasakları, çoğulcu demokrasi gibi kavramlar çok farklı anlamlarda çarpıtılıyor Batı demokrasilerinden diyor. İşte bu önerileri getiren partiye karşı kapatma tehditleri yani Sayın Baykal'ın deyimiyle masanın altında kalma Savrulmakta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Anayasa Mahkemesi yönlendirilmeye çalışılmaktadır diyor. Şimdi taslağı yöntem bakımından getirilen eleştiriler arasında Şu deniyor diyor mesela Bak bu ilginç Bizim de zaman zaman tartışma hı hı. konusu yaptığımız bir şeydi Yeterince tartışılmadı Aceleye getirildi Geniş çapta uzlaşmaya dayanmıyor bir yıldan biraz fazla ömrü kalmış bir parlamento anayasa değişikliği yap, yapmamalı. Seçim barajı ve yasama dokunulmazlığı konularına yer verilmemiş. Referandum anayasa değişikliklerinde meşru ve demokratik bir yöntem değildir. Gibi eleştiriler geliyor diyor. Hepsine bakmış. Hatta ciddiyet sınırlarını da zorlayarak anayasa mahkemesi tarafından irticai faaliyetlerin odağı olarak nitelendirilmiş bir partinin çoğunlukta olduğu parlamentonun anayasa değişikliği yapamayacağı gibi kimisi ciddiye alınmaması gereken kimisi de en azından tartışılmaya değer nitelikte hususlar vardır diyor. Şimdi onları ele almış. Birincisi konunun aceleye getirildiği iddiası. Bu haklı bulmak mümkün değildir diyor. Daha anayasa kabul edildiği andan beri 82'den beri başladı 90'larda 2000'lerde yoğunlaşmış TÜSİAD'ın, TOB'un Tümüyle yeni anayasa taslakları hazırlanmış. Anayasa 15 defa değiştirilmiş. Hı hı. 2007'de de sivil anayasa taslağı hazırlanmıştır ki kendisi de onun başındaydı. Onu hazırlayan heyetin Profesör Ergun Özbudu'nun bu tartışmalar daha da yoğunlaşmıştır diyor. Yani Türkiye'de son 3 yıldan beri hemen hemen her gün anayasa sorunları tartışılmaktadır diyor. Ve en ihtilaflı unsur bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı taslağın yargı reformuna ilişkin maddeler de Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu projesinin açıklanmasından bu yana birkaç aydır en yoğun biçimde tartışılıyor. Dolayısıyla aceleye getirildiği ve yeterince tartışılmadığı itirazı herhalde buna yönetilecek en son itirazdır diyor. İkinci mesele uzla uzlaşma meselesi Taslan geniş çaplı bir uzlaşmaya dayanmadı ise bir anlamda elbette doğrudur ancak burada da böyle bir uzlaşmanın mümkün olup olmadığı ve uzlaşma ya da oydaşmanın yani konsensusun kapsamının ne olması gerektiği soruları sorulmalıdır uzlaşma her şeyden önce ilgili tarafların açık bir zihinle bir masaya oturup konuşmalarını gerektirir oysa ana muhalefet partisi Meclis başkanlarının bir partiler arası uyum komisyonu kurulması hakkında defalarca yaptığı öneriyi her seferinde reddetmiş ve kediye ciğerci dükkanı emanet edilemeyeceği gibi çok hayati bir sorunu tümüyle karikatürize eden bir cevap vermiştir diyor. Ve üçüncü bir konu olarak da yani uzlaşmanın hangi noktaya kadar aranması gerektiğine götürüyor bizi tartışma. Yani elbette siyasi bir temenni olarak değer taşır. Mümkün olduğu kadar geniş bir konsensusa dayanması, özdeşmesi. Ama siyasi temennilerle hukuki zorunlulukları da karıştırmamak gerekir diyor Profesör Özbud'un. Yürürlükteki anayasanın o 175. maddesi nitelikli çoğunluk, üye tam sayısının en az 5'te 1'i ve zorunlu referandum veya üye tam sayısının en az 3'te 2'si ve ihtiyari referandum arayarak bir ölçüde uzlaşma ya da oydaşmanın varlığını belli ölçüde zorunlu kılar diyor. Şimdi e, mesela zaten bir anayasa değişikliğinde hatta herhangi bir konuda toplumun %100 mutabakatı hiçbir ülkede gerçekleşemez. Son 10 yıllarda mümkün olan en uzlaşmacı yöntemlerle yapılmış 78 İspanya Anayasası'na kıyaslamalı getiriyor. Orada bile referandumda ancak %87.87 .87 oyla kabul edilmiştir. Yani referandumun anayasa değişikliklerinde meşru ve demokratik bir yöntem olup olmadığına gelince elbette referandum yasama meclislerinde görüşülme ve nitelikli çoğunlukla kabul şartlarının yerini tutacak ve ona alternatif olacak bir yöntem değil, onun tamamlayıcısıdır diyor. Bu konuda en ehil uzmanlardan biri sayılabilir hem çok uzun yıllardan beri. ...anayasa hukuku alanında öğretim ve araştırma faaliyetleri yapıyor... ...hem de bu anayasa komisyonuyla onun başındaydı. Yani anayasayı değiştirme taslağı hazırlayan komisyonun. Anayasa değişikliğinin birden fazla maddi içermesi halinde de... ...referandumda anayasanın 175. maddesine göre bu hükümlerin hangilerinin birlikte... Hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını karara bağlamaksa tamamen meclisin yetkisindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin diyor. Son tartışmalarda dile getirilen şey, yani paketin her maddesinin ayrı veya gruplar halinde oylanması temenni niteliğindedir. Meclisin yetkisini değiştirmez. Kaldı ki diyor 150-200 maddelik bir anayasa yapılıp referanduma sunulduğunda seçmen 150-200 defa mı oy kullanmak zorunda kalacaktır diyor. Ve taslağın içeriğine de ilişkin birkaç şey söylüyor. Onları da ekleyeyim ve bitirelim. Demokratik standartlarımızın yükseltilmesi için olumlu bir adım oluşturduğunda oluşturduğunda bunun taslağın içeriğinin kuşku yoktur. En önemli çekincem şahsen demiş Özbudun içerik 68. madde parti kapatma meselesi. Parti yasaklarına hiç dokunulmamış olması. Oysa Şiddet yöntemlerine başvurması veya savunması hallerinde meşru görülmekteydi diyor. Yani Venedik Komisyonu kriterlerinin kabulünü savunmuşlardı uzun zamandır AK, AK Parti sözcüleri. Komisyon 99'daki raporundan sonra 2009'da Münhasıran Türkiye'ye özgü olmak üzere bir rapor daha kabul etti. Ve burada Türkiye'deki siyasal parti rejimi hem yasakların çokluğu ve muğlak ve yoruma açık niteliğinden, hem de parti kapatma sürecini başlatmanın sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı inisiyatifine bırakılmış olması yönünden eleştirildi. Gerçekten Anayasa Mahkemesi'ne çok geniş bir sübjektif takdir hakkı tanındığı açıktır diyor. 68. maddenin mutlaka değiştirilmesi ve Venedik kriterlerinin esas alınması şarttır diyor. Ve sonuç olarak ikinci eleştiride Venedik Komisyonunun e, Türkiye'deki siyasal partiler rejimine yönettiği ikinci eleştiride usul yönünden yani komisyon bir parti hakkında kapatma davasının açılmasının bile önemli siyasal sonuçlar doğuracağını, huzursuzluk ve endişeleri yol açacağı gerekçesiyle yargısal bir makama değil seçilmiş siyasal makamlara bırakılmasını şey yapıyor tavsiye ediyor. Yani Avrupa'da parti kapatma yaptırımına, müeydesine yer veren iki önemli demokratik ülkeye bakmış. Biri Almanya, biri İspanya. Onlar da süreç hükümetin veya yasama meclisinin iki kanadından birinin talebiyle başlıyor. Taslak'ta ise Türkiye'deki taslakta süreç tersine çevrilmiş. Yani talep başsavcıdan geliyor. Bu çözüm çeşitli açılardan sakıncalıdır deyip şöyle bitirmiş bu bölümünü eleştirisini bir yazı birkaç yazı daha yazılacağı anlaşılıyor Ergun Özbudu'nun partilerin kapatılmasında inisiyatif siyasi organlara bırakılırsa bazılarının sandığı veya takdim etmeye çalıştığı gibi siyaset yargıya müdahalesi olmaz diyor. Parti kapatma hukuki olmaktan çok siyasidir. Bence süreç Meclisin nitelikli çoğunlukla vereceği bir kararla başlatılmalı. Başsavcı bu karara uyup dava açmakta veya açmamakta serbest olmalıdır. Yargılama her halükarda Anayasa Mahkemesi'nce yapılacaktır. Tas, taslakla ilgili başka çekincelerim de var. Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulun oluşum tarzı ile ilgili. Bunları da başka bir yazıda ele alacağım diyor. Ümit ediyorum diyor. Oldukça önemli bir yazı bu. Bunu da açıkradyo.com'dan okuma imkanı bulacağız herhalde. Şimdi ama artık bitirme zamanı saat 10'u 10 geçiyor. Ve Barış'ın sesini yükselt eyleminde karşılaştığımız bir dinleyiciden gelen bir talebi. Maya'nın talebini de dile getirerek Super Trump'tan Breakfastin Amerika çalarak da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 씩 갔지